Oh Çıkkastı. Kainat, bugün 23 Haziran Perşembe, yıl 2016, ay 6, gün 175, Hızır 49 1437, hecre Ramazan 18, 1432, Rumi Haziran 10, İstanbul Çiftel Vakti 20.48 Fırt sadakası verilir Fırtına Günün tarihi, 75 yıl önce bugün 23 Haziran 1941'de İngiltere'nin vereceği uçak ve denizaltıları teslim almak üzere Mısır'a gitmekte olan seçkin denizci ve havacılarımızın bulunduğu Refah Şirebi Akdeniz'de meçhul bir denizaltı tarafından torpillenmiş ve 167 şehit vermiştir. Ruhları şad olsun. Günü malumatı dünden devam. Yengeç burcunda doğanlar 21 Haziran 21 Temmuz. Değişiklik ve maceradan çok hoşlanırlar. Fakat kalplerinde asıl yatan yuva aşkı ve yuva kurma arzusudur devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi Herkese Açık Radyo burası 94.9 açıkradio.com.tr ve Açık Gazete başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta Amcat Sabri ve Şahi Aslı'nın birlikte seslendirdiği Tacidari Haram adlı parçayla girdik programa. Maalesef çok Korkunç bir haberle bu olağanüstü güzellikteki sufi şarkılarını kavvali müziği yapanlardan Sabri biraderler diye de bilinenlerden Amcat Sabri Karaçi kentinde Pakistan'ın en tanınmış şarkıcılarından Karaçi kentinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti Kavvali şarkılarıyla ün yapmıştı kardeşleriyle de beraber Karaçin'in kalabalık bir bölgesinde arabasının içindeyken silahlı iki saldırgan tarafından yakın mesafeden ateş açıldı. Beş kurşun aldı. Hastaneye kaldırırken de hayatını kaybetti. Korkunç videoları var. Sufizm inancı radikal sünni gruplarca kafirlik olarak kabul ediliyor. Milyonlarca Sufizmi izleyen kişi var. Son yıllarda bazı Sufi tekkelerine de intihar saldırıları düzenlenmişti. Ama BBC'nin Pakistan'daki muhabiri İlyas Han son yıllarda bir saldırı, Sufileri hedef alan bir saldırı yaşanmadığına da dikkat çekiyor. Ajans Frans Presse konuşan Komiser Mukaddes Haydar saldırının se hedef seçerek öldürme ve terör kapsamında incelendiğini belirtmiş. Sabri hakkında geçen yıl bir şarkısında Muhammed peygamber ve ailesinden bahsettiği için dine hakaret davası açılmış. Korkunç bir bağnazlık hakim olduğu dünyanın dört bir tarafına yayılmaya çalışılıyor. Başta Pakistan Başbakanı Nawaz Sharif olmak üzere önde gelen siyasiler saldırıyı kınayan mesajlar yayınlamışlar. Amca Sabri'ye bir günaydın diyelim buradan çok açık radyoda kendi parçalarına sık sık yer verdiğimiz Sufi Kavvali müziğin en seçkin temsilcilerinden biriydi. Toprağı bol olsun. Bir şeyden de bahsedelim. Tarihte bugüne geçeceğiz. 1683'te bugün William Penn Lenny, Lenape Kızılderilileriyle Pennsylvania'da yerlileriyle bir antlaşma dostluk antlaşması imzalamış Delaware Kızılderilileri de deniyor Delaware'ın adını şimdi şu sıralarda <gülüyor> vergi cenneti olarak da biliyoruz bütün yatlar motor yatlar filan orada tescil ediliyor böylece vergiden kaçırılıyor ama o zamanlar başka Delaware Havzası'nda batıdaki Long Island'da ve aşağı Hudson Vadisi'nde yerleşikler New Jersey dedikleri yerde. Fakat bu anlaşma imzalanmış. Olduktan sonra nedense Lenape kızıl Kızılderil'in nüfusunda kuvvetli düşüşler olmuş. Epidemiler, salgın hastalıklar ve e, bulaşıcı hastalıklar Avrupalıların getirdiği kızamık ...su çiçeği gibi şeyler... ...hiçbir doğal... ...şeyleri yok, dayanıklıları yok... ...dayanıklıkları, hatta bunlara... ...yardım olsun diye battaniye veriyorlar... ...ama tifüslü... ...mikroplu battaniyeler... ...haberleri var mı yok mu verenlerin... ...bilmiyorum, yani... ...jenosit mi değil mi ama zaten... ...jenosit olduğu konusunda bunun... ...soykırım olduğu konusunda pek az kişinin tereddü var... ...anlaşmaları imzalayıp... ...kırıp geçiriyorlar yani... ...şu andaki nüfusu 16 binmiş. 16.000'e bine kadar düşmüş. Evet, tam soylarının tükenmesi gibi bir şey işte bu. Evet, 1848'de bugünse Haziran günleri ayaklanması başlamış. 1848 şey, devriminin öncüsü olarak Paris'te başlamış Garnasyonel. General Louis-Eugène Kavenyak tarafından bastır diye çağrılmış, ordu yardıma çağrılmış. Nedense barışçı gitmemiş işler ve on binden fazla insan ya ölmüş ya yaralanmış. 4000 bin kişide isyancıları da ne yapmışlar? Fransa'da tutmamışlar. Sürgün etmişler. Sürgün etmişler. Nereye? Cezayir. Karayaklarda böyle başlamış işte. Karayak denilen piyanoar diye adlandırılan aralarından e, en ünlüleri e, Albert Camus gibi olağanüstü yazar ve felsefecilerin filozoflarında filozofların da çıkacağı piyanoarların kökü buraya dayanıyor hmm, olan Sürgünler yani. evet Sürgün, demokratik ve sosyal bir cumhuriyet republik, demokratik ve sosyal e, umutlarını da bu sona erdirmiş. Bu kıyım ve Sürgün diyelim. Liberaller, radikal cumhuriyetçileri yenmiş ve kim gelmiş başa? Louis Napolyon Bonaparte. Yeni bir imparator. 1894'te bugün de Uluslararası Olimpiyat Komitesi kurulmuş Paris'te Sorbonda bir Baron Soylu'nun Pierre de Coubertin'in inisiyatifiyle Böyle bir gün var. Bu, evet. Buradan da bir şeye sıçrayalım. Evet yani bu gün. sene bir değişiklik olacak e, olimpiyatlarda. Daha önce e, olmayan bir kategori getirildi, bir temsilcilik getirildi olimpiyatlara. E, mülteci atletler kendi ülkelerine temsil edemeyecek durumda olan mülteci atletler. Bayraklarının olmayacağı, milli marşlarının çalınmayacağı ama olimpiyat bayrağı altında yarışabilecekleri ve madalyalarlarsa olimpiyat marşıyla çalınıp bu madalyayı boynlarına takabilecekleri bir zemine kavuştular geçtiğimiz senenin sonunda tartışılan bu yeni kategori, yeni temsilcilik hayat bulmaya başladı. Mesela bunlardan bir tanesi de, bu, bu sporculardan bir tanesi de Türkiye kıyılarından Yunanistan'a kaçarken batmak üzere olan botlarını ablasıyla birlikte iterek kurtaran 18 yaşındaki Suriyeli yüzücü Yusra Mardini, Rio Başkalarını olimpiyatlarında... da iki kişinin de hayatını kurtarmıştı Yusra Mardini onu da unutmayalım çok son derece dramatik bir olaydı 18 yaşındaki Yusra Evet olimpiyatlarda bu sene ilk kez yarışacakmış çekmiş ve 10 kişilik olimpik mülteci takımına seçilmiş kendisi de Evet Nereden nereye diyor insan? Hayali bir gün olimpiyatlarda yüzmekmiş zaten Yusra 2012'de Türkiye'de düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası'na da katılmıştı Evet. Yani zaten uluslararası düzeyde yüzücü olmak isteyen iki kardeş ama artık Suriye'de kalamayacaklarını anlayıp kaçakçılara para ödeyerek Lübnan üstünden gelmişler. Türk sahil güvenliğine yakalanmışlar. İkinci denemede su botu alınca Midilli'ye ulaştırmışlar. Diğer iki yolcuyla birlikte. Evet. Kahramanlık hikayesi. Olimpiyatlarla alakalı bir diğer haberde BBC Türkçe'de ee, Yine bir katliam. Yine bir cinayet aslında. Ee, Amazonların içerisindeki... ...hayvanat bahçesinden çıkarıp aldıkları... ...abonazonların hemen yanında hayvanat bahçesi varmış. Onu biliyor muyuz Çıkarma hapishanesi. Aynen öyle. yara açık hapishane gibi. Ee, buradaki... E, ...alınan bir jaguar ardından... ...olimpiyat meşalesinin taşındığı törende... ...kullanılmak istemiş. Kaçmasının ardından da... ...kullanılmış da. Kullanılmış da bir haberi yok ama... onun. Evet, ...meşaleyle birlikte... ...fotoğrafını çekiyorlar. Boyunda tasması tasmasıyla beraber... Ee, kaçması ardından vurularak öldürülmüş. Niye öldürülmüş? Onu biliyor musun? Hayvana dört sakinleştirici iğne durdurmaya yetmemiş. Niye durdurmaya yetmesin canım? Hayvan sakinleştirici iğneleri yemiş ama Birisinin canı o sırada onu çok tehlikeli bu hayvan diye. Nasılsa zaten konu mankenliğini de yapmış oluyor. Meşaleyle resim çektirmiş. Artık ihtiyaç kalmadı. Evet. Vurmuş öldürmüşler yani. Tehlike falan yok ya Zincirlenmiş bir hayvan. Ee, sergilenmenin yanlış olduğunu söylemişler. Riyo Olimpiyatı organizatörleri. Evet. Ya bundan önce neredeydiniz o hayvanı oradan çıkarmadan önce? Amazon'daki bir hayvanat bahçesinde büyümüş. Ruma adlı birisinin ee, Jaguar. Ki Jaguarlar biliyorsunuz o bölgenin e, en efsanevi ve en böyle kutsal hayvanlarından bir tanesi olarak atfediliyor. tarihler Ama, boyunca. Evet. dünyanın en harikulade yaratıklarından bir Estetik olarak da kusursuz denge olarak. Fakat e, bunların soyu tükendikten sonra da e, dünyada yaşamaya devam edecekler. Nerede? Jaguar arabalarının önündeki. Logoda. Logoda. Evet. O, o heykelcik şeklindedir biliyorsun. Platin renkli böyle heykelcik koyarlar arabanın üstüne. Evet. Bizim açık e, gazetenin arabalarının hepsi Jaguar. Bir tane Rolls-Royce var. Hı -hı. Ee, Rolls -Royce. Peki şey e, bu arada göçmenler demişken Avrupa'da kimsesiz göçmen çocukların sayısı da muazzam artıyormuş. Euron yüzünün haberini de ekleyelim bari. Dünyanın dört bir yanına rekor sayıda kimsesiz göçmen çocuk giriş yapıyor. Bak artık kaçak göçmen nefi tamamen kalktı. Buna da sevinebiliriz. Yani aşağı yukarı bir dört yıl filan dil döktük biz kaçak göçmen demesek iyi olur diye nihayet kalktı. Kimsesiz göçmen çocuk giriş yapıyormuş. Bunların yetim, öksüz ve yetim, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği yanlarında anası, babası ya da herhangi bir büyüğü olmayan 100 bin çocuğun sığınma hakkı istediğini söylemiş. Global olarak, dünyaca 100 bin çocuktan bahsediyoruz. Geleceği olmayan ve insan kaçakçılarının eline düşmeleri de hali yüksek olduğu belirtiliyormuş. Bu da bir hüsnü tabir tabii, yufemizm insan kaçakçılarının eline düşmek demek köle olmak seks kölesi ya da başka şekilde prangaya vurulup çalıştırılmak demek fabrikalarda neyse bu da böyle e, bugün sizi pek bir iyimser gördüm açıkçası özellikle bu göçmen haberlerine girişten sonra e, bu iyimserliğinizi bozacak bir haberle beraber karşınızdayım şimdi e, doğan haber ajansı haberi bu İzmir'de polis tarafından durdurulan bir minibüste yasa dışı yollardan Yunan Adalarına geçme amacıyla Suriye, Örak, Filistin ve Burundi uyruklu toplam 61 kaçak göçmen ile kaçak geçiş için yardımcı oldukları belirlenen 3 kişi yakalandı. Neyse rahatladım. Kaçak lafı geri geldi. Bir minibüste 61 göçmen. Bu da bir rekor. Bu Guinness kitabına da geçer. Guinness Book of Records'da şey koy, koy, koyarız değil mi? bir küçücük bir minibüste 61 kaçak göçmen. Evet. Nasıl dünya rekoru olarak. Evet. Mesela bir başka haber daha var bu konuyla alakalı nasıl bir hezeyan olduğunu gösteren. Hazır biraz da ahlaksızca hazırlanmış bir haber. Bodrum'da Gerelköy mevkiinde plaja kamyonla gelen çoğunluğu kadın ve çocuk kalabalık grup mülteci sanılarak çevredekiler tarafından jandarma ihbar edilmiş. Kontrol edilen Aa kaçak göçmenler vardı öyle evet. mi? Hmm. Kamyonla geliyorlar diye. Kontrol edilen grubun denize gelen tatilciler olduğu anlaşılırken yapılan kimlik kontrollerinde hakkında arama olan bir kişi de gözaltına alınmış. 120 kişi büyük bir damperli bir kamyonun kasasında denize geliyorlar. Bu kişilerden bazen Arapça konuştuğunu zannediyor tatilciler. Oraya tatil yazlık yapmaya ne? gelmiş. Çünkü onların plajı. Anlatabiliyor muyum? Otel, otelin plajı o. Otelin plajına gelmiş olan 120 tane insan. İnsan da değil mülteci olduklarını zannedilen. Tabii Kim ki, olduğu belirsiz. Tabii şeyler. ki insan değil. Kaçak onlar. Mülteci sanmışlar. Vatandaştan kamyondan eşyalarıyla inen, yemek yiyen ve denizde elbiseleriyle giren topluluğu jandarmaya ihbar etmiş. Sonuç? Şey vardı ya. Vatandaş yok. E... Vatandaş Türkçe konuş. Hayır, hayır daha Daha da. Ne? Halk Plajlara indi, evet. vatandaş evet, denize, denize giremiyor. giremiyor. Onun 2016 versiyonu değil mi? Tam olarak içinde her şey var. Evet var. Ee, göçmenler de var aynı şekilde. Ve Doğan Haber Ajansı kameralarınca o anlar görüntülenmiş. İnsanlar denize gelmişler. 120 İnsan kişi değil onlar. tamam. Onlar denize gelmişler. 120 kişi bir kamyon içerisinde sıklım tıkış. Bir şekilde denize girmeye rahatlamaya çalışıyorlar ve o ardından. Magazin gazeteciliği yapılacak ya illa Doğan Haber Jansı tarafından da. İnsanlar denize girerken nasıl denize giriyorlar, nasıl yemek yiyorlar diye fotoğrafları ve videoları çekiliyor. Çok güzel. Neyse ben desteğini rahatlatacak bir haber veriyorum. Sen beni bu kaçak haberlerinin geri dönüşüyle rahatlattın. Bu sığınmacı çözümü tamamen kaçak göçmen sorunu en azından bir ülkeyle çözülmüş. Kimdir? Bulgaristan'la. Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Rumyana Bıçkarova pardon Bıçvarova e, Bulgaristan Türkiye kara sınırının tamamına e, usturalı tel örgü çekecek. Duvar çekiyorlarmış yani. Bu çok güzel. Ya bak kara sınırında kısmi bir tel örgü engeli kurulması durumunda yasa dışı yani kaçak yoldan geçmeye çalışan sınımacıların ...açık yerlere yönlendirildiğini söylemiş. Nasıl? Hmm. Çözüldü durum. Şey yapacaklar mıymış paramiliterleri... ...asker veya da güvenlik görevlisi olmayan kişilerinin... ...üzerine atlayıp tutukladığı mülteciler içinde... ...bir çözüm bulmuşlar mı? E, onu şimdi konuşmuyorlar. Onlar vatandaşlarını görevlendirdiler diye biliyorum ben. Ya da o şekilde bir algı yaratıldı. Bulgaristan'da vatandaşlar göçmenlerin üzerine atlayıp... kelepçeledikten sonra... E, karga gidip güvenlik görevlilerine teslim ediyorlardı. Bununla alakalı bir açıklama yapılmış mı? Yapılmamış ama Bulgaristan'ın geri kabul anlaşmasına dayalı olarak Türkiye'ye geri yollamak istediği 200 yabancıyla ilgili halen yanıt alamadığını bildirmiş Varova Hanım e, ve e, Türkiye'den geri kabul anlaşmasının uygulanmaması konusunda açık yanıt gelmiş değil demiş ama asıl şimdi günün ilk sorusunu soruyorum artık. Buyurun efendim e, bu Tel örgü dedikleri şey aslında ustura kadar keskin hı hı. bir şeylerle dolu, bıçaklarla dolu bir duvardan bahsediyoruz. Evet. Parası ne kadar? 44 milyon leva. Leva. Evet. Yani? Yani 22 milyon avro. O zaman tamam. Tek finansman. Hala leva mı var Bulgaristan'da bu arada? Evet. Ee, şeye herhalde. geçmediler mi? Bilmiyorum. Hı hı. E, projenin eksiksiz bitirilmesi için 7 milyon avroluk bir yatırımın daha yapılması gerekiyormuş anladım şimdi sonuç şudur nereden bulacağız para diye soruyorsunuz yok onu sormuyorum fıtır sadakası verilme zamanı bu arada ha, evet doğru Bulgaristan'ın örgü için kilomet benim de sorum o bu da iyi bir cevaptı ama kaçamak oldu o sıfır sıfır cühocu olarak bunu atlamadım şimdi kilometresi kaça gelir kilometresi kaça gelir evet Hadi sana bitiyor tio veriyim. 25 bin avronun biraz üstü. Kino 26 bin avro. Evet. Oldu. Tuttu mu? Tuttu. Tamam. Aferin. Metresi kaça geliyor? Kaç ee, avroya geliyor? Metresi de kaç avroya geliyor? Kimse bakmıyor. Kaç o? 200 mi? Kaç? <gülüyor> tamam. Kimse. Yirmi altı. Bravo. Yirmi altı avro. Bugün geçtin. Metreti yirmi altı avrodan duvar yapıyoruz tenevizden. Böylece göçmen sorunu da bugün çözdük. E Bak, parayı bugün... kim verecek peki? Yani Avrupa Birliği'nden balınacak alınacak bu para? Ya ben bu arada Bulgaristan Avrupa Birliği üyesi olarak değerlendirerek konuşuyorum. Evet, Yanlış evet, bir şey yapmıyorum öyle. değil mi? Yok. Hayır. Tamam. Doğru. Ee, Bulgaristan Avrupa Birliği verecek? Alın şu paralarla jiletli tel alın diye evet. ortaya atacak böyle. Tabii. Bıçvarova'ya sorsan. Evet. Avrupalı e, vergi verenlerin parası jiletli tellere mi gidiyor? Bulgaristan'ın evet. jiletli tellere mi gidiyor? Ey, Sorun çözümü budur. ey İngiltere zamanında korkuyordunuz tırım tırım gelecekler ülkemizi alacaklar diye. Şimdi bakın neler oluyor? Sizin ülkenizi korumak için jiletli teller çekiyor Bulgaristan. Bulgaristan'dan sonra yavaş yavaş gidiyor işte. Romanya, Yunanistan, Makedonya. Makedonya'yı da alırlar zaten Avrupa Birliği'ni. Türkiye almayacaklar. Ama referandum olacak diyor cumhurbaşkanı. Evet. Belki olabilir yani alabilirler. Referandum de, evet. öyle demiş ya şeye de kızmış başbakan da kızmış şey Kim demiş. Hı, Avrupa Birliği'ne tabii e, ve e, şey demiş yani İngiltere de çıkıyor zaten çıkmak istiyor. O zaman o kadar seviyorsanız niye çıkmak istiyorsunuz diyorlar filan böyle şeyler. Neyse da vakit evet. geçirmiyoruz. Klasik düz mantık. Bir, Klasik bir Türk haberim mantığı. daha var. Artık iyi mi kötü mü sen değerlendir. Buyurun efendim. E, milli takım bitti demeden bitmiş. 2016 Hayırlısı. Avrupa şampiyonasında. Hayırlısı. E, dışımızdaki İrlandalılar bizi mahvetmiş. Dışınızdaki e, İrlandalılardan kalsınız. İrlanda milli takım mı? Evet. İrlanda'nın İtalya'yı 1-0 yenmesiyle hem de iyi bir oyunla ve iyi bir seyirciyle milli takım Avro 2016'ya veda etmiş. Böylece bazı ismi lazım değil aramızdaki bazı arkadaşların 1400 yıl sonra yaklaşık ilk mucizeyi İslam dünyasındaki ilk mucizeyi bekledi, bekliyordu olmadı Kim? arkadaşlara kötü bir haberim var ismini vermeyeyim Hı. böyle bitmiş durumda şimdi dünya, ne, yani yapacak bir şey yok umut etmekten başka şimdi ne var bundan sonraki şey ne dünya Bunun, kupası mı önümüzdeki maçlar mı olimpiyatlar mı? Önümüzdeki kupalara bakacağız Anladım. Dünya Kupası'na bakacağız 2018 Önümüzdeki reklamları izleyeceğiz ama sürekli değil mi? Başlangıcından evet, sonra Peki Fatih Terim Galatasaray'a gelecek mi? TRT ile konuşacak mı? Benim de bir ton sorum var. TRT onlara cevap vermiş mesela Fatih Terimle alakalı herhangi bir eleştiri yapmayın diye. O tarih profesörü ne olacak? Mehmet Ağar bir şey demeyecek mi mesela? Ha, evet Mehmet Ağar on, ondan sormalı. Tarihli pro, pro, pro, profesöre bir yanıt vermeyecek mi? En yakın arkadaşlarından bir tanesine böyle haksız bir ithamlarda bulunuyor. Çabuk geri çekin milli takımını gelin ülkeye. Fatih Gerçek Fatih böyle mi yapardı? şeklinde çeşitli argümanlarla saldırılmıştı. Benim en yakın arkadaşıma böyle saldırsalar ben bir sinirlenirim. Derim ki niye böyle yapıyorsunuz? İkibarca, net, medenice ama uyarıyorum. Medenice bir şekilde. Bakalım neler olacak? Şimdi neye takacağız kafamızı? Dünya kupası da bitti, Avrupa kupası da bitti. Namel Derin tanımış. devlete soralım. Evet, peki. Oradan e, şimdi dünya e, şey haberlerini verelim biraz. E, büyük bir mücadele e, ler zinciri var. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kere çok tarihte ender görülen bir şey oldu. Ve e, İç güvenlik paketi görüşmeleri sırasında e, Türkiye'de nasıl muhalefet milletvekilleri meclis tarihinde ilk kez oturma eylemi yapmıştı pek başarılı olmadı ama Amerika'da mecliste Amerikan senatosu dört ayrı silah kontrol e, şeyini silahların yasaklanması kanunu reddedince büyük bir protesto var ben e, çok sık rastlanan bir şey değil. Kadınlı erkekli siyahlı beyazlı senatörler daha doğrusu şeyler tems temsilciler meclisi üyeleri yerlerde oturuyorlar ve çıkmayacağız diyorlar. John Lewis mesela Georgia'dan ve oturuyorlar ve bu yapılacak diyorlar. 40 kadar demokrat milletvekili başlarında John Lewis Georgia'dan ve James Clyburn var demokratlar. Meclis Başkanı'nın podyumun önünde, kürsüsünün önünde müthiş manzaralar aslında. Ben naçizane her zaman hayatımda bu tarz şeyleri çok cazip bulurum. Sivil itaatsizlik. Sivil itaatsizlik. Yani, hani şöyle bir laf vardır ya, ayaklarınızla oy verin diye. Yani yürüyerek, sokaklar yürümekle aşınmaz evet. malum evet. haliniz. İşte onlar da böyle bir şey yapıyorlar. Çünkü bütün Amerika'da yüzlerce kişinin yani dört ayrı şeyde yüzün üzerinde kaç, birkaç yüz kişinin öldürüldüğü silahların da dahil olduğu yarı otomatiklerin bakkaldan, mal buradan finan satın alınmasına karşı çıkıyorlar. Ama NRA yani Top Tüfek Derneği çok ciddi baskı yapıyormuş. Maalesef Neyse bunu önlemek zor olabilir diye devam ediyoruz. Ama kongrede oturma eylemi devam ediyor. Çok ilginç. Ardından başka bir büyük şey var. EPA var ya, Çevre Koruma Örgütü Amerika'nın. Evet, Environmental Protection Agency, Washington'da merkezinin önüne getirip çiftçiler ne dökmüşler? Milyonlarca ölü arı. Ülülerimi başaltmışlar. Boş, Müthiş bir protesto evet, çünkü evet, zor bir şey olsa gerek. Toksit, toksik, toksik e, pestisi denen böcek öldürücüler bitiriyor bütün şeyleri de polinasyonu da yani tozlamayı da yaparak bütün besin zincirini koparacaklarını düşünüyorlar. Onlar da 50 yıl önce Amerika'nın bayrağının da temsilcisi olan sembolü olan kartalı kel kartal dedikleri bol eagle'ı e, DDT yüzünden e, yok olmuştu. Şimdi de e, arılara bu oluyor diye hakikaten milyonlarca arı bırakmışlar kapıyı. Korkunç bir manzara inanılmaz yani bu, ama güçlü yani. Central Maryland Be Association'dan geliyor. E, Birçok katılmalar var ve keep the hives alive diye de bir hashtagdan e, yani bir Twitter'den görmek mümkün. Arılar böyle vızıltısı kesilmiş durumda. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde yine Grand Teton Ulusal Park'ında yaşayan Amerika Birleşik Devletleri'nin en ünlü e, boz ayılarından bir tanesi olan Snowy, bir arabanın çarpıp kaçması sonucunda... hayatını yitirmiş. Yavruya yüzündeki beyazlıktan ötürü Snowy adını verildiği söyleniyor bir bizi Türkçe'nin haberinde. Snowy'nin parkın tanınan boz ayılarından 399'un bu yıl doğdu tek yavrusu olduğu da aynı şekilde biliniyormuş görgü tanıkları 20 yaşlarındaki 399'un yani annesi olan 399'un kazanın ardından yaralı yavrusunu iyileştirmeye çalıştığını söylemiş ama iyileştirememiş, evet. ölmüş. Yavruya, ay, yavru yavruyu çarptıktan sonra kaçan sürücü de aranıyormuş, kaçmış. Bozayıların sayısı da azalmış. Henen Amerikan kartalları gibi şu an 600'de 1000 arasında olduğu tahmin ediliyor. Evet, o da bir semboldür. Bundan da yani çok sayıda şey var. Protesto var. Özellikle de ee, birazdan ilk yarım saatin sonunda şeye geçeceğiz tabii. E, Türkiye ile Avrupa Konseyi krizin eşiğinden döndü. Dün konuşuyorduk da Avrupa Konseyi bambaşka bir şemsiye örgüt ve evet. çok etkileyici olabilir diye Türkiye raporundan zehir zemberek bir karar metni çıkartmışlar. Basın özgürlüğü ve dokunulmazlıklar konusunda demokrasi gidiyor. Terörle mücadele kayınların şirketleri batırması mülkiyet hakkı hukuki ve siyasi hükümlülüklerini yani yerine getirememesi medya üzerindeki baskı yargının yürütmenin kontrolüne girmesi ve Avrupa e, konseyi parlamentosu çok ağır bir şey vermiş son anda Türkiye e, şeyi, siyasi denetime alalım diyorlar Ya yani o zaman Türkiye çıkacaktı herhalde toparlayacaktı ve 1947'den beri yanılmıyorsam hı hı. 47 miydi 49 mu bakmak lazım. 47'den beri galiba üyesi olduğu en eski kuruluşu Avrupa'nın Avrupa, Avrupa konseyinden e, atılmak durumunda kalabilirdi oraya giden süreç çok ciddi bir şey var aynı zamanda zaten dünya çapında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de dahil olmak üzere üye şeyler var. Bu Önderoğlu, Fincancı ve Nesin'in tutuklanmasına muazzam bir şey var, tepki var. Avrupa Birliği basın özgürlüğüne aykırı diyor. Onlara gireceğiz. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı tüm toplum etkilenecek diyor. Human Rights Watch İnsan Hakları İzleme İzleme Örgütü suçlamalar düşürülmeli diyor. PEN Yazarlar bir derhal serbest bırakılsınlar diyor. Euromed yıldırmaya çalışmaktan vazgeçin diyor. Avrupa Akdeniz İnsan Hakları A e, ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti de özgür habercilik yok edilmek istiyor. Yani bu uluslararası alanda ve e, ulusal çapta çok büyük gösteriler. Onları da geçeceğiz. Özgür gündem nöbetçi editörleri için uluslararası kampanya başlatıldı sayısız sivil toplum örgütü var. Onların da hepsini saymak mümkün değil zaten yani sayacağız birazdan çok sayıda ve e, Diyarbakır ve Ankara'da da protestolar var tutuklamalar için. E, Change.org'daki kampanyada e, binin bin, bin beş yüze doğru gidiyor sanıyorum. E, ve bir gün için bir günlük nöbet için dayanışma nöbeti için 14 yıla kadar veren savcı talebi var ayrı ayrı 3 iddianame hazırlanmış ama çok ciddi bir global çapta dünya çapında ve Türkiye çapında da müthiş bir tepki var onu da söyleyeceğiz. Ona dönmeden önce bir de dokunulmazlıklarla ilgili savcılıktan talep geldi. HDP'liler de, milletvekilleri de gelmeyeceğiz siz buyurun gelin bizi alın dediler. Orada da böyle bir direniş oldu. Çok ilginç bir aşamaya doğru gidiyor. İngiltere'de de bugün Brexit, Brexit oynaması var. Avrupa Birliği liderleri İngiltere'ye son kez kalın çağrısı yapmışlar. Aksi takdirde İngiltere'nin ayrılması halinde domini etkisi yaratarak Avrupa Birliği'nin de kendi kendinden ayrılması gibi bir durum söz konusu olacakmış. Evet. Bu arada muazzam bir sıcak dalgası da devam ediyor Güneybatısa Amerika'nın yanıyor ve siz daha hiçbir şey görmediniz bu daha başlangıç diyen bilimciler var sıcakların doğal afet haline geldiğini söyleyen de İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Profesör Orhan Şen. Gerekirse doğal afet ilan edilmesi gerektiğini söylüyor. Müthiş bir sıcak dalgası var. İstanbul'da da gölgede 35 dereceyi geçti. Adana taraflarının durumu çok daha kötü olacak. İstanbul gölgede 35 dereceyi geçtiği zaman doğal afete girer diyor. İzmir'de dün hatırlanacağı gibi 50 dereceyi bulduğu söylenmişti. Sıfır kontrol Güneybatı Amerika'daki yangınlarda kontrol edilemiyor. Türkiye'deki bu sıcaklıklara rağmen turizmin vurduğu yerlerde, e, turizm krizinin vurduğu yerlerde turist olmadığından bahsediliyor. çeşitli açıklamalar var. Hürriyet gazetesinden Burak Coşan'ın yaptığı güzel bir haber var. Orada da e, esnaflarla konuşabiliriz. Evet. Ben bir de şey çok önemli bir gösteri olarak e, gördüğüm bir şey var. İnanılmaz güzellikte bir fotoğraf Greenpeace e, yapmış. Artık Sunrise gemisiyle bir performans. Ludovico Einaudi ve Norveç'in Valenberg Brain buzunun orada evet. koymuş piyanoyu, kuyruklu piyanoyu tek başına Kuzey Kutbu için ağıt çalıyor. Havuşmuş. Olağanüstü bir fotoğraf ve olağanüstü bir müzik. Ona kulak vererek bu mücadeleler kısmını şimdilik başlatıyoruz. Aa. Evet, Arktik, yani Kuzey Kutbu'dan Ağıt adını taşıyan bir parçaydı bu dinlediğimiz. Olağanüstü, ilginçlikte ve çarpıcılıkta bir video olduğunu da söyleyelim. Herkesin, dinleyicilerimizin hepsine de seyretmelerini tavsiye ederiz. Naçizane, yani tek başına İtalya'nın yetiştirdiği önemli besteci ve piyanistlerden Rudovico Einaudi. Norveç'in kuzeydeki Valenberg Brain adlı buzulun üzerinde tahta bir platform üzerinde yerleştirilmiş kuyruklu piyano da bunu çalıyordu eriyip eriyip giden ve çaldığı sırada bile buzulların çatırdadığını, bir kısmının çöktüğünü de görmek mümkün. Yani bundan daha dramatik bir şey olması kolay değil. Greenpeace de büyük bir iş yapmış. Piyanist ve besteci artık Sunrise gemisiyle oralara götürmüş Kuzey Kutbu'na ve hakikaten insanın insana bir şekilde yüce bir duygu veriyor ama hafakanlarda da basıyor doğrusu seyrettiğin zaman. İspanya'da da bu hafta OSPAR komisyonu diye adlandırılan şeydeki bir komisyon var. Kuzey Doğu Atlantik'te oy verecekler. Yüzde onunu. Hiç olmazsa Kuzey Buz Denizi'nin petrol aramadan aşırı balık avlamasından ve diğer insan varlığının getirdiği tecavüzlerden koruyabilmek için sadece %10'u bile konuşuyorlar. Bırakın tamamını korumayı, %10'unu korumak bile tartışmak konusu oluyor. Ama gene de çok önemli bir şey. Yani... E, arktik bölgeyi Greenpeace diyor ki arktik böyle kuzey kutup bölgesini korumak isteyenlerin sesi kendimizi sevdiklerimizi ve korumak için Ludovico'nun müziği ya da piyano ya da buzul değil 8 milyonda bu konuda oy veren insan var onların ötesinde gelecek kuşaklara ne bırakacağımızı düşünmek gerekir diyor Açık Gazete evet, Açık Radyo Açık Gazete devam ediyor saat 8.45'e geliyor 8.44 15 dakikalar 9'a bu arada da bir dinleyicinin sorusuna hemen cevap verelim kendisine teşekkür ederek bugün Galeano'yla Galeano'nun Aynalar Kitabı'yla giriş yapmadık alışılığa gelmiş girişimizi çünkü onun yerine Pakistan'ın en çok tanınan dünya çapında tanınan şarkıcılarından e, kavval müzisyeni Amcat Sabri'nin sefil bir şekilde katledilmesi e, vakası üzerine kendisinden bir parça çaldık. E, Amcat Sabri'nin Şahi Hasan'la birlikte Tacıdare Haram adlı parçasını çaldık. Onun için <gülüyor> yarından itibaren eğer böyle korkunç olağanüstü bir şey olmazsa tekrar devam edeceğimizi de belirtelim. Ufak bir ipucu verin ben de. Yarın e, Galeano'da yani ...Salvador'un Pipil yerlilerinin... E, ...bir halk türküsünü çalacağız size. Evet. Şimdi... ...devam edelim. Dünya çapında... ...her tarafta... ...gösteriler oluyor. Buzulları korumak için... ...silahlara karşı... E, ...ya da... ...böcek öldürücülerin... ...kullanılmasına karşı... Aynı zamanda ilginç de bir şey ortaya çıkmış onu da hemen belirtelim. Ee, Hillary Clinton'ın gizli bağları da ortaya çıkarılmış durumda. Kim, kiminle ee, efendim? Hillary Clinton'ın... Gizli bağları kiminle? E, şeyle, özel para verenler, özel jetler, ücretler e, ve yüksek para veren... Donörlerle ilgili Clinton baktı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimlerin kuralı bu değil mi zaten? Ama inkar ediyor. İnkar mı ediyor? Evet. Yani Sen bu inkar eder mi? Aldı çok daha az olduğunu söylüyordu ama i̇şte şimdi Türkiye'de olduğunu mu Evet zannediyordum. büyük bir sızma var. 113 sayfalık Hillary Clinton Master Doc diye bir şey çıkmış. Bu da bir değişik türden bir oyun bozan direnişi olarak nitelendiriliyor. Bir yandan da işte bu tip şeyler, veri çalmalar, veri çalımı durumları da Rus hackerların da işinin içinde bulunduğu gayet böyle komplike bir, bir, bir siyasi kampanyanın parçası olarak da görülüyor. Evet, fakat yani 200 bin al, üc, ücret aldığı söyleniyordu, onun çok üstünde de alıyorlarmış. Ayrıca da e, stenograflar içinde bin dolarlık ücretler filan ödeniyormuş. Kendi sözlerini, altın değerindeki sözlerini, kaydını tutmak için. Ne bin kadar dolar, Bin dolar. Kim veriyormuş bunu? Vakıftan veriyorlarmış gene böyle. Burada suç teşkil eden şey ne peki? Bunları inkar ediyor. O suç teşkil eden şey Bilmiyor. o. Yok. Yani Burada i̇nkar var. böyle şeyler yoktu. Burada suç yok zaten. Bin dolar neye veriyormuş? Konuşma başına mı? Evet. Konuşma evet. başına bin doları stenograf mı tutmuş? Ya o kadar da yüksek değil. Y yüksek değil evet ama bunlar işte. inkar edildiği zaman işte karşınıza çıkıyor. Gönüllü olarak da kimse yapmaz herhalde ya da gönüllü birisinden isten, gönüllü olarak yapılır. Şimdi açık radyoda konuşuyoruz gönüllü olarak kimse yapmaz demeyelim. <gülüyor> e, ama Claire Clinton için de gönüllü olacak insanlar vardır muht muhtemelen. Kendi sözümü yedim bak kimlerden para aldığını da söyleyeyim heyecanlanacaksın Suudi Arabistan'dan e yani Suudi Arabistan'ın da Hillary Clinton'ın başkan olmasından başka şansı yok gibi duruyor Amerika Birleşik Devletleri'ne Müslümanların girişini yasaklayacağım diyen bir rakibi var şu anda Hillary Clinton'ın 10 ila 25 milyon dolar sütununda yer alıyor Suudi Arabistan inşaat şeyi Ledin ailesi en, en ünlü müteahhitler el, o benim bildiğim Am Amudi el, el ailesi de varmış Muhammed El Amudi 5 ile 10 milyon dolar Barclays Capital Berkley's neydi? Berkley's Barclays neydi? Barclays büyük bir banka ha, doğru. Yatırım bankası 1 ile 5 milyon dolar Exxon Mobil nasıl? Exxon, ne kadar vermiş? 1 ila 5 milyon Hı. Chevron 500 bin ile 1 milyon Bir sürü özel böyle sağlık Petrol, doğalgaz ve medya Nasıl? Yani. Sahiplerinden Gucifer 2.0 diye bir şey var. Yani Bayağı. şöyle de düşünebiliriz. Bu kurumlar zaten her seçimler öncesinde belirli bir kot kendi paralarını dağıtıyor gibi duruyorlar. Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinden ne zaman takip etsek bunlardan da bahsediyoruz. Şimdi iki aşamalı iki seçenekli bir seçim olduğu zaman da ikisinden birini seçmek durumunda kalmış olabilirler. ...tabii işin inkar edilmesi ayrı bir şey... ...neden inkar ediyor onu da anlamıyorum... ...Hillary Clinton da sanki böyle sosyalist bir lider... Ya ...ama Exxon Mobil'e falan gibi... karşıyım diyor... Bernie. Olabilir. bastırınca onu... ...kağıt üzerinde olabilir... ...ondan sonra da paracıkları cukka ediyor ama... ...yani tamam Trump'a Trump böyle bir ihtiyacı yok hiç değilse... Onu da ...onun lazım. da durumu kötüymüş... ...kalmamış Kampanya ...parası kalmadığı gibi kampanya direktörünü de atmış... ...işten atmış... Kampanya direktörü de boksör gibi bir adamdı biliyorsun şeyleri dövüyordu katılanlar ya itiraz edenler neyse Türkiye ile Avrupa konseyi krizin eşiğinden döndü siyasi yönetim önerisi reddedildi kayımlar şirketleri batırıyor Türkiye hukuki ve siyasi yükümlülüklerini yetiremez hale geldi ee, Avrupa konseyi parlamento sunun Türkiye raportörleri, Norveçli parlamenter Ingeborg Gods ve Sırp parlamenter Natasha Vučković tarafından hazırlanan bir rapor, Zehir Zemberek Doğa Kayhan Karacan'ın haberi. Strasbourg'daki Genel Kurul'da tartışılan karar tasarısı 24'e karşı 96 oyla kabul edilmiş, 10 çekimser. Ve AK, Avrupa Konsey Parlamentarlar Meclisi'nin AKP'li üyeleri tarafından sunulan değişiklik önergelerinin hiçbir kabul edilmemiş. Yani basın özgürlükleri yok ediliyor. Dokunulmazlıklar yok ediliyor. Terörle mücadele konusunda çok demokrasi yok ediliyor diyorlar. Dokunulmazlıkların kaldırılması kabul edilemez diyorlar. Medya üzerinde baskı yapılıyor diyorlar. Cumhurbaşkanı'nın hakaretle ilgili 299 ve Türk millet ve devletini aşağılamayla ilgili 301. maddelerin kaldırılması gerekir diyorlar. Yargı yürütmenin kontrolüne girdi, çıkarılsın diyorlar. Yani niye böyle yapıyor bu Avrupalılar ya? Bilmiyorum efendim. Kimizdeki Avrupalılar mı bunlar? Yani referanduma gidip soralım istiyorsanız. Ee, Neden yok, böyle yapıyorlar diye. Markar Esayan açıklamış ben. Markar Esayan ettim. mı? Evet. Ne demiş efendim? parlamento üyesi. E, rapor belli bir medya ve HDP etkisinde hazırlanmış yani Avrupa tamamen HDP'nin etkisine girmiş girmiş evet, evet Aynen öyle söylüyor Belli bir medyanın ve HDP'nin halkların demokratik Partis'inin etkisinde kalarak rapor hazırladılar Bunlar demiş Türkiye'ye karşı bir Kala başlıyor Ne kurulmuş Komplo Hayır Kazan Hayır kürek kumpas kumpas hmm. hazırlanmış. Birleşik Sol Grup Ermenistanlılar HDP ve PKK Nasıl grup? Bir daha söyler misiniz? Birleşik Sol Grup Ermenistanlılar HDP ve PKK bu raporu Türkiye'yi denetime sokmak, karantinaya almak için ku kullanmaya çalıştılar. Amaçları Türkiye'yi cezalandırmak demiş. Müsaadenizle bu listeye ben de bir isim eklemek istiyorum ki üçgenden daha ziyade kare olsun. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon e, sınır tanımayan gazetecileriyle görüşmüş ve e, sınır tanımayan gazeteciler genel sekreteri Christoph Deloyer ile görüşen Bankimun Dülwar. Dülwar mı? Evet. Fransız galiba. Evet. Evet. E, Dülwarla konuşan Bankimun Özgür gündemlebeci genel yayın yönetmenliği kampanyasına katılan e, sınır tanımayan gazeteciler Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu, Şebnem korur Fidancı Fincancı. Ve Ahmet Nesin'in tutuklanmasından ötürü büyük endişe duyduklarını, evet. büyük endişe yarattığını büyük ifade Büyük endişe edmiş. yarattı. Bu çok ilginç bir şey. Yani Birleşmiş Milletler bile duruma müdahale etmiş durumda. İlk yani sadece bu, üç, üç, üç kollu bir şeyle karşı karşıya değil Türkiye. Birleşmiş Milletler bile Türkiye'nin karşısında şu anda yani düşünün. Peki Suudi Arabistan ve Katar'dan buna karşı bir tepki yok mu? Benim de konuda bir önerim var. Bu İslam ordusu kuruluyordu hatırlarsınız. Evet. Sonra tatbikatlara başladılar sonra bir durdular sıcak geldi Ramazan'da geldi tatbikatlara ara verdiler. Ee, Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın önderliğinde kurulan İslam ordusuna katılımıyla alakalı referanduma gidilmesi içerisinde bulunuyorum ben ama bir de kınama beklerdim Avrupa'ya karşı Türkiye'ye uygulanan bu şeyi ikili bir kınama bekliyordum hem İrlanda'yı protesto etsinler niye yendi İtalya'yı diye İkincisi de niye böyle bir şey çıkarttı diye bu kumpasa ortak oldu Efendim, diye ben Ramazan'dan Suudi, sonra belki Suudi Arabistan'dan ve Katar'dan bekliyordum Havalar devam sıcak. edelim Önderoğlu korur fincancı ve neslinin tutuklanmasına büyük bir uluslararası tepki olduğu görülüyor. Birleşmiş Milletleri söyledik. Avrupa Birliği Avrupa Birliği dışişleri ve güvenlik politikaları yüksek temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ile Avrupa Birliği'nin bölgesel politika komiseri Yohannes Haan. Ortak bir şey yapmışlar ve özgür gündemin dayanışma için üç nöbetçi yayın yönetiminin tutuklanması ile ilgili ortak açıklama yayınlıyor ve Türkiye'nin basın özgürlüğünün de içinde bulunduğu temel haklara saygı ile ilgili taahhütlerine aykırıdır demişler açıkça net söylüyorlar Avrupa Birliği Birleşmiş Milletler'den sonra Avrupa Birliği de öyle İkinci olarak yani masumiyet karinesine saygı çok önemlidir. Avrupa Birliği defalarca Türkiye'nin demokratik standartlar ve uygulamaları kriter alması gerektiğini de hatırlatmıştır diyorlar. Yani demokrasi yok diyorlar. İlk defa böyle şey, bir dil kullanılıyor bence. Benim gördüğüm. Ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uyarınca insan haklarını garanti almalıdır. Özgür, çeşitli ve bağımsız medya her demokratik toplum için esastır diyorlar. Nokta. Bu Avrupa Birliği'nden, Birleşmiş Milletler'in endişe yarattığı bildirisinden sonra ikinci. Üçüncü olarak, e, Agit'ten geliyor. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Türkiye'nin e, üye olduğu en ün, büyük kuruluşlardan biri. Oradan da gelen şey, basın özgürlüğü temsilcisi Dunya Miyatoviç. Diyor ki, meslektaşlarıyla dayanışmalarını ifade ettikleri için gazeteciler ve hak savunucularının tutuklanması basın ve ifade özgürlüğüne büyük bir darbedir. Büyük bir darbe diyor. Üçüncü olarak Agit bu kişileri susturmak sadece onları ve yakınlarını değil tüm toplumu etkileyecektir diyor. Türkiye'ye büyük bir tehlikeden bahsediyor. Tüm suçlamalar düşürülmeli ve hapsetmek farklı seslerle mücadelenin aracı olarak kullanılmamalıdır diyor. Bu da üçüncüsü. Agit'ti değil mi bu? Evet. Agit'in önemi de şöyle. Türkiye'nin giremediği yerlere Agit girebiliyor. Türkiye'nin bulunmasından bile insanların istemediği yerlere Agit girebiliyor. Mesela Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı, AKİT temsilcileri en son Ermenistan ve Azerbaycan cephe hattında incelemelerde bulunmuştu. Yani böyle kurumlarda, böyle olağanüstü hallerin içerisinde kırılgan yerlere gidip temsilcilerini gönderebilen bir kuruluştan gelen eleştiri bu. Ya işte yani dünyanın bütün milletlerin en bir numaralı temsilcisi Birleşmiş Milletler. Beğen beğenme, eleştir eleştirme. Ama böyle. Mevcut durumda. Ondan geliyor. İkincisi, dünyanın en büyük uluslararası üstü organı Avrupa Birliği. Beğen, beğenme. Ondan geliyor. Üçüncüsü, bu geniş çaplı bir bölgesel örgüt Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı. Senin de dediğin gibi pek çok yere aksesi olan, girişi olan bir örgüt. Üç, tüm toplum etkilenecek diyor. O yazarlarla ilgili, dördüncüsü... Dadurs insan hakları ağı var Avrupa ve Akdeniz bölgesinin Öromed ve o da e, tutukluların fiziki ve psikolojik bütünlüklerini garanti altına alınma, alınmalı acilen serbest bırakılmalıdırlar hak ve savunucu hak savunucularına ve gazetecilere karşı taciz ve yıldırma uygulamalarına son diyorlar bu da dört Beşinci olarak PEN Türkiye Yönetim Kurulu Yazarlar Birliği düşünce ve ifade özgürlüğü açısından bu tutuklama dehşet verici bir durumdur diyor. PEN gazetecilik mesleği ve dayanışma bir ülkede suç sayılıyorsa o ülke yüzünü aydınlığa değil karanlığa dönmüş sayılır. Vicdanlarda ve hukukta yeri olmayan bu durumu kınıyoruz ve tutuklananların derhal salıverilmelerini istiyoruz diyorlar. Altıncısı, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ülkenin her gün biraz daha karanlık ve bunalımlı bir ortama itildiğini söylüyor. Ve çok daha karanlık bir gelecek bekliyor Türkiye. Bu onun göstergesi, bu tutuklamalar diyorlar. Öyle mi? Evet, yani aynen. Belki İsrail olabilir. Suudi Arabistan şu anda e, oruç nedeniyle biraz sessiz bu işleri karışmıyor oluyor görünse de bu arada Mısır'la arasındaki Kızıldeniz'deki adalar yüzünden gene bir takım açıklamalarda bulunmuşlar o ayrı hikaye ee, İsrail'le yakınlaşan bir takım ilişkilerden bahsediliyor ee, Türkiye'nin çeşitli şeyleri vardı talepleri vardı Gazze üzerindeki ambargonun kaldırılması gibi ee, bundan da vazgeçilebileceğine dair açıklamalar yapılmış en son İbrahim Kalın'dan yapılmış bir açıklama var Gazze'ye yardımların ulaştırılması noktasında engel kalmayacak ambargonun kaldırması yönünde İsrail belirli bir noktaya gelindi demiş. Rusya'ya özür yokmuş. Hamas'ın da İstanbul'da bir ofisi yokmuş. Oh, hmm. Ama evet. İsrail'deki gazeteler böyle bir şeyin olmayacağını da söyleyen cezillik şey. Ona da değinebiliriz. Bu arada Özgür Gündem nöbetçi editörleri için uluslararası kampanyayı da başlattılar. Sınır tanımayan gazeteciler <Gülüyor> örgütü zaten kendi Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösteriyor. Büyük Aynı kamp, e, kamp, kampanya kapsamında toplam 40 entelektüel özgür gündemin genel yayın yönetmenliğini, yap, yönetmenliğini yapmıştı zaten. Evet. Can Dündar da bunlara katıldı. Ayrıca 108 kişi daha talep etmiş Talep ettiler yeni. Ama bir de e, şey var açıklamayı imzalayan kuruluşlar arasında gazetecileri koruma komitesi (CPJ), etik gazetecilik a ...EJN, -E Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Penin, Japonya, Türkiye, Bangladeş, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Kanada, Finlandiya, Rusya, Amerika, Trieste, Danimarka ve Meksika gibi büroları var. Hı hı. Hepsinden büyük bir kampanya başladı. Ayrıca tutuklamalar Diyarbakır ve Ankara'da protesto ediliyor... Buna da İnsan Hakları Derneği, TTB, Disk, Kesk, Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara Milletvekilleri ve çok sayıda sivil toplum örgütü katılıyor. Büyük bir, büyüyen bir dalga halinde dalga dalga yayılıyor. Savcı bu arada Özgür Gündeme bir günlük bu dayanışma nöbeti için 14 yıla kadar baharan cezalar talep ediyor ki bu artık aklın alamayacağı bir durum olduğunu söylemeliyiz. Ee, Önderolu Korur Fincancı ve Nesin hakkında Korur Fincancı ve Nesin hakkında ayrı ayrı 3 iddianame hazırlanmış onlar da işte çeşitli makalelerden dolayı iktidar için birçok karara nöbetçi hakim olarak imza atan İstanbul 1. Suh Ceza Hakimi Bekir Altun'un Özgür Gündem gazetesinde tutukladığı işte bu bildiriliyor daha önce neler yapmış biliyor musun Selam tehdit, terör örgütü soruşturmasında dinleme kararını veren hakimmiş. E Zaman Gazetesi, Samanyolu Televizyonu Yayın Grubu'nun 14 Aralık operasyonunda Hidayet Karaca için tutuklama kararı vermiş. 17-25 Aralık operasyonlarında ilk şok dalgasının atlatılmasında büyük katkıları olmuş bu şeyde... Biyanet'te ilginç bir yazı var Nami Temeltaş imzalı oradan okuyorum ve e, özgürlük hakimi Bekir Altun e, şey, hükümet yalnız medyada kanki medyada 17 Aralık'ta hayata geçirerek şafak baskınlarıyla binlerce kişiyi tutuklamayı planlayan paralel örgüt özgürlük hakimi Bekir Altun'un nöbetini hesap edemedi diye övünmüş ee, Çağlayan Adliyesi'nde 2015'te Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın rehin alınması ve öldürülmesi görüntüleri nedeniyle alınan erişim yasağının altında da aynı imza varmış. Böyle gidiyor. Yani ilginç bir durum. Ee, şeyde hiç bu konu yer almıyor. Bütün bu yani Birleşmiş Milletler'den başlayıp bütün dünyaya yayılan ve Türkiye'de yayılan... İşte ve dıştaki en büyük demokrasi yükselişiyle ilgili tek kelime yok Kanki basında bir tek hürriyet gazetesinde, onu da nereye koyacağım bilmiyorum, amiral gazetesinde, amiral gemisinde, Bankimun gazeteci Önderoğlu bırakılsın dedi diye tek sütuna 3 6 7 satırlık bir haber sol alt köşeye gömmüşler. Onun dışında hiçbir şey yok. Dokunulmazlıkların kaldırılması da yok. Bu şeyler de yok. Habertürk'te yok. Sabahta yok. Akşamda yok. Yeni Şafak'ta yok. Star'da yok. Böyle. Yani onlar bu konuları ele almıyorlar. Ben bir sürekli bir star, sabah akşam Star ve Yeni Şafak yaz, okuru olarak ...bunlardan haberdar olamamanın... ...sancısını yaşıyorum artık. Ne yapalım? İnternet var, sosyal medyadan bakarsınız. Öyle yapacağım ben de herhalde. Çok önemli bir haber daha var. Onu da koymamışlar. Ee, Kolombiya'dan geliyor. Fark gerillalarıyla savaşı bitirmek için... ...anlaşmaya vardıklarını açıklamışlar Kolombiya'da. 52 yıldır süren bir çatışma... ...savaş durumu... ...220 bin üzerinde... ...insanın ölümüne ve milyonlarca sayılamayacak kadar çok insanın da yerinden yurdundan edilmesine yol açmıştı. Böyle bir haberi de vererek kapatalım. Brexit konuşacağız birazdan. Eee Seyfettin Seyfet Diploma meselesi ne oldu ya? Ben takip etmiyorum efendim artık. Yani İbrahim Kalın tarafından gösterildi yanlış hatırlamıyorsam. gösterilecek dendi. Gösterilmedi. gösterilmedi mi? Hiç gösterilmedi. Ben inandım güvendim İbrahim Kalın'ı. Demek ki biraz daha takip etmem gerekiyor. Takip Neyse tamam takip edelim. Evet. onda yakından takibi almayı düşünüyorum. Hoş veriler var. Yeni elimizde bir yazılar, yorumlar var. Belki onlara bakarız. Diploma da diploma. Açık gazete. Seyfettin Gürsel Ekonomik Gidişat Günaydın Seyfettin Günaydın Günaydın Seyfettin Bey Teşekkür ederim günaydın Bugün Türkiye'de ekonomik gidişatı değildi. De daha çok Avrupa'da Britanya'da gidişatı konuşacağız değil mi? Evet öyle maalesef Britain First diye bağırarak bir şeyi katlettiler Milletvekilini Joe Cox'u onun da etkilemesi, olumlu yönde etkilemesi bekleniyor diyorlar. Benim elimde şey vardı, ondan kısaca bahsedeyim. Yani Jeremy Corbyn, İşçi Partisi'nin yeni, yeni değil artık, epey zamandan beri lideri olan Jeremy Corbyn, Avrupa Birliği'nin içinde kalınması için tarihi oylamada, e, açıklama e, yaptı ve çok ilginç. Daha önce Avrupa Birliği'ne de kuvvetle karşı olduğunu söylüyordu ama daha çok şey demiş kendisi. Yani e, bu TTIP gibi e, anlaşmalarla çok e, felaket bir duruma ekonomik olarak da zenginleri koruyacak tedbirleri almakı engellemek için ve en önemlisi de çevre ...meselelerini koruyabilmek için... ...Avrupa Birliği çok önemli... ...demiş... Ee, ...yoksa... ...yine de muhafaza ediyor... ...birçok itirazını Avrupa Birliği'ne... ...ama bugün başlıyor oylama... ...ne olacak bilmiyor... ...sen ne diyorsun? Evet, bugün hakikaten Avrupa'da... ...ilk defa tarihi bir oylama var... ...çünkü ilk defa bir ülke... ...çıkmayı ya da kalmayı... ...oyluyor... Ondan önce daha çok girelim girmeyelim oylamaları olurdu. Ee, İngiltere tabii yani e, Birleşik Krallık e, daha doğrusu. Evet. Ee, Birleşik Krallık'ın zaten Avrupa e, macerası çok genişli çıkışlı oldu. Tarihinde de hiçbir zaman a, Birleşik Krallık e, böyle bir e, şey Avrupa e, coşkusu ya da aşkı e, yaşamadı ama önce 63 62 1963 67'de girmek istediklerinde iki defa veto yediler. O zaman General de Gaulle'dan General de Gaulle hiç o İngilizlerden, Britişlerden. Evet. bunlar uyumlu değil diyordu Avrupa'yla vesaire. Neyse çok geçmişte kaldı. Nihayet şeyde başardılar 1973'te muhafazakarlar İngiltere'yi taşıdılar Avrupa'ya fakat o zaman zaten ortak pazar yani bugünkü gibi böyle bir daha derinlemesine bir bütünleşmenin olduğu Maastricht özellikle bir önemli bir dönüm noktasıydı Maastricht anlaşması 1994'te. Ondan önce bir nispeten gevşek bir işte ortak pazar a, 73'te girmeyi başardılar ama daha çok geçmedi o zaman muhafazakarlar iktidardaydı 75'te bu sefer işçi partisi a, tutturdu yeniden müzakere edelim biz beğenmedik bu, bu anlaşmayı a, diye a, referanduma gittiler ama a, kendileri de bölündü zaten belki şunu da söylemek lazım sen de Cemil Hobini şeyterek hem karşı ama hem şu anda da referandumda kalalım diyor demen aslında şeyde İngiltere'de, Birleşik Krallık'ta kafaların ne kadar bu konuda karışık olduğunu da gösteriyor. Evet ve garip yani bir, bir kutulaşma da var. Avrupa yanlısı bu partiler Avrupa'ya karşı diye bir şey yok. Bütün partiler daha doğrusu iki büyük tarihi parti muhafazakarlar ve işçi partisi hep bölündü. Şeyde, yani bugün de öyle. Bu referanduma gidilirken de e, parti disiplinini de zaten e, uygulamıyorlar. Çünkü u, u, uygulamaya kalkarlarsa liderler uygulayamayacaklarını daha büyük sorunlar çıkacağını görüyorlar. Serbest de bırakmış durumdalar. Her partinin içinden işte ben karşıyım diyenler, e, terk edelim diyenler gidiyor. Öbürkülerle işçi partili muhafızakerler bir arada kampanya yapıyor Ondan sonra işte kalalım diyenler de Ayrı kampanya yapıyor Sonra Tabi şu oldu Zaman içinde Avrupa Bütünleşmesine yönelik Şeyler geliştikçe İngiltere Bunlar hep bir rahatsızlık duydu Ve kendini zaten ayrı bir yere koydu Biliyorsun Euroya zaten Katiyermen şey etmem dedi Girmem dedi Ondan sonra Schengen'e dahil değil yani bu serbest Avrupa içindeki dolaşıma sınırların kaldırılmış olmasına. Son olarak hatta yaratıcı zaten şu tavizler kopartmıştı bütçeyle ilgili. Yani biz sizin masraflarınıza da çok fazla ortak olmak istemeyse pahamasındalar. Ee, ve nihayet işte bu şeyde de tabii çok karşılar. Yani bu federal Avrupa e, şeyle hedefine, tutkusuna yani siz ne yaparsanız yapın biz girmeyiz. Zaten e, çizgisini istiyorlardı. Ama bu arada 1990'larda itibaren bitmedi tabii bu Avrupa ile olan şey. E, bir çeşit e, şeyli ilişki e, çelişkili ve e, nasıl diyeyim bir e, yani karşı Avrupa'ya karşı olmak bir şey de hep Birleşik Krallıkta hep canlı durdu ve bu sonunda bu dediğim gibi bir taraftan federal Avrupa'ya doğru bir hedef federal Avrupa hedefi konduğu zamanda da iyice depreşti. Bunlar ile bağımsız olmak isteyen bir akım çıktı bu ulusal parti ve çok ilginçtir 2014 en son Avrupa seçimlerinde bu birinci oldu %27 oy almış tekrar baktım şimdi onun üzerine aslında Kamerun seçimleri alabilmek için biraz da popülist tamamen bir şey yaptı ortaya vaat attı canım merak etmeyin dedi bu yükselen anti Avrupa dalgasını görünce ben iktidara gelirsem söz veriyorum referandum yapacağım dedi. Yani bugünkü referandumun kısaca geçmişi buradan kaynaklanıyor. Ve herhalde bu sözü verirken nasıl olsa şey kalma taraftarları, Avrupa'da kalma taraftarları çoğunluğu alır diye düşündü büyük bir ihtimalle. Fakat kazıma ya öyle, öyle olmadı. yavaş yavaş ortaya çıktı Ben de doğrusu şaşırttı evet burada ben de bir ilave yapayım izin verirsen yani bu aşırı sağ giderek yükselen Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde de yükselen aşırı sağ çok ciddi bir şey var göçmen akınını önlemek için evet. İngiltere'nin göç yani Birleşik krallığın göç falan aldığı da yok ama ona rağmen böyle bir şey var işte Joe Cox'un öldürülmesinde de Britanya önceliklidir diyen önce Britanya diyen çok azgın sağcı radikal grupların etkisi var bir de Boris Johnson gibi eski Londra büyük şehir belediye başkanı gibi kişilerde işçi ele geçirmek için muhafazakar partinin başkanlığını böyle bir şey izlediği de söyleniyor. Ve Boris Johnson daha yeni hava kirlenmesini mesela ortaya koyan büyük bir raporu 4 sene boyunca mı ne? E, ...sumen altı etmiş. Yani böyle sahtekarlıkların da var. Londra'nın yeni belediye başkanıysa... ...İşçi Partisi Sadıkhan... ...Cephe'nin yani Avrupa Birliği'ni kuvvetle destekliyor. Bir Korbin'in de bence işaret ettiği en önemli noktalardan biri... ...iklim değişikliği gibi ve hava kirlenmesi gibi sorunların... ...ulusal sınırlar içinde çözülmesinin zorluğu yani... Onun için birlikte yapalım dedikleri bir evet, şey var. İktim meselesinin altını çizmen önemli. Çünkü düşürüldüğü zaman yani ben de şimdi daha iyi anlıyorum. Mantıken çünkü iktisaden bir argümanı getiremiyorlar. Zaten eğer şey oyu çıkarsa çıkalım çoğunluğu çıkarsa... İşte 50. madde meşhur ona söz verdi şey Cameron. Ben onu uygulamaya koyacağım dedi anlaşmasının. Biz anlaşmasında da koydular bunu. Daha önce de yoktu yani. Kimsi de düşünmemiş Avrupa'dan evet. Avrupa'nın yürürlüğünden çıkmak meselesini. Neyse var böyle bir madde onu yürürlüğe koyacağım dedi. Ama yani o yürürlüğe koyması demek ondan sonra tekrardan statüsü müzakere edilecek. Yani artık üye ya olmaktan çıksa bile... E, ekonomi entegrasyon bütünleşme çok büyük olasılıkla yani serbest ticaret mal ve hizmetlerin serbest dolaşım vesaire devam edecek e, o zaman e, ne, ne istiyorlar diye düşünülebilir. hatta iktisatçıların çoğu İngiltere'ye bunun bir şeyin de faturasının e, olacağını e, düşünüyor iddia ediyor. E, geriye ne kalıyor? Geriye bir sürü popülist sayıklamalar kalıyor. Ama bu söylediğin çevre meselesi e, tabii önemli yani Amerika'yla da çok bu konuda şeyler e, zaten e, paralel gidiyorlar e, büyük bir ihtimalle belki de bu da e, bu, bu, şeyde üstü örtülü bir şekilde bu da düşünülüyor ama esas damar popülist damar ve bu şeyi ayrılma yanlıları e, göçmen meselesini evet. öne sürdüler yani ve o, adeta utanç verici şeyler söylemler gelişti. Ee, bu göçmen meselesi de aslında İngiltere şeyden almıştı önemli miktarda göç Polonya'da Polonya ekonomisi işte şey derken debelenirken o geçiş döneminde iyi e, olduktan sonra e, e, önemli miktarda hakikaten Polonyalı Avrupa'ya göç etti bunların e, küçümselmeyecek bir bölümü de İngiltere'ye ama sonuçta İngiliz ekonomisine zarar değil aksine katkı yaptılar. İşte o meşhur şey zamanı hatırlarsınız. Bolonya'da muslukçu. E, muslukçu, <gülüyor> muslukçu afişleri. Şimdi de mesela e, afiş deyince de benim aklıma gel bu Nigel Farage diye bir adam var ya, UK. Yani çok sağ e, faşizme yakın olduğu söylenebilecek bir yerde. O da dev bir e, şey afiş yapmış. Yani Makedonya Yunanistan sınırında galiba ve işte Suriyeli mültecilerin bir resmini koymuş. İşte hayat tarzımıza gelecek en büyük tehdit filan diye göçmenleri kullanıyor böyle korkunç, korkunç evet. şeyler yani bu göçmenlerin, var. Göçmenlerin ıı, kullanılması hakikaten ıı, vayim bir durum çünkü eğer olur da ıı, bu akşam ıı, ya da sabah karşı galiba belli olacakmış. Çok az bir farkla zaten olacak şey sonuç ama eğer çıkma yanları kazanırsa bu tabi şeyi de daha da besleyecek bence Avrupadaki bu işte aşırısa akımları. Irkçı ıı, ayrımcı akımları. Evet. neden olabilir ve Avrupa'da tabi bir sarsıntı ortaya çıkabilir ilginç bir şekilde dün Cumhurbaşkanımız da referandum işte. Evet, ben de onu da söyleyecektim. İngiltere gibi <gülüyor> Avrupa Birliği... Çıktı, çok şaşırtıcı geldi bana. Çünkü eğer bu hani bir öfkeyle söylenmiş bir şeyse, tamam çok ciddiye almamak lazım. Ama bu bir uh, hesaplanmış bir blöfse Avrupa'ya yapılan, ee, artık çok şey ettiniz e, uzattınız işte bu vize konularını yok o şart yok bu şart ee, sanırım hep bütün göçmenleri üzerinize bunu zaten söyleniyordu hatta e, Türkiye olarak ben şeyden de çekilirim ee, böylece sizden de kurtulmuş olurum müzakerelerden çekilirim bunun bir blöfü mü tehdidi mi ee, herhalde bu diye düşünüyorum yoksa daha da şey mi yani biz zaten artık bu Avrupa'yla söyledi de bunu aslında birkaç defa yolları ayırmanın zamanı geldi. Biz başka şeylere bakalım alternatiflere bakalım. Onun onun bir şey mi tezgahı mı bilemedim valla. Yani çok önemli söyledikleri bence de yani bu millet vizenin geri kabulün derdinde değil. Eğer Türkiye kapıları açar da mülteciler Avrupa'ya yürürse ne yaparız diye tutuştular. Biz bu insanlara ev sahipliği yapıyoruz. Biz yaradılanı yaradandan ötürü seviyoruz diye de tekrarlamış o sözü. Siz verdiğiniz sözde durmuyorsunuz. Erdoğan sizin bu çirkin yüzünüzü ortaya koyduğu için çılgına dönüyorsunuz. Türkiye Müslüman olduğu için Avrupa Birliği'ne kabul edilmiyor demiş. Böyle bir ya, mesaj da, görmüş. Tabii dinleyiciler, gerçi radyo dinleyicileri tabii izliyorlardır mutlaka farkındadırlar bu söylemde de iki tane çok temel şey var yalan var yani bir birincisi Avrupa sözünüzde durmuyordu deyip duruyor bizimkiler verdiği söz şu koşullar buyurun koşullar bunlar yerine getirin yerine getirdiğiniz zaman bize serbestlisin bu koşulların içinde çok önemli bir terör meselesi yasası vardı Türkiye'de korkunç zaten işte son örneği Ahmet Nesin bir diğer iki akademisyen orada değil mi terör propagandasından 14 yıl isteniyor neymiş o bir gazetede gitmişler hani bu... sembol gösterisi olarak genel yayın nöbeti bir günün evet yani şey Diyorlar. demişti yani şimdi Avrupa diyor ki bu, bu böyle bir yasa olamaz diyor kabul edilemez diyor bizde i̇şte yok böyle bir şey diyor biz biziz diyor Avrupa üye olmak için bu yolda devam ediyorsanız ve vize serbestlisi de bunun çok önemli bir aşaması onun için bu yasanızı anti demokratik yasanızı uyumlu hale getirin diyor bunu bizimkiler işte malum uzatmayalım ve tekrarlamayalım katiyen olmaz dediler ondan sonra ikinci şeyde büyük yalan da şey meselesi ay neydi şimdi sinirlenince unuttum şeyi yani Cumhurbaşkanı'nın e, söylediğini aktardın Aa, şey diyor yani şimdi sıkıntı farklı yerlerde Avrupa Birliği bize verdiği sözü yerine getirmeyip vize serbestlisinden yakınırsa ha, evet. biz de halka sorarız Avrupa Birliği ile müzakerelere tamam mı devam mı millet ne derse biz de onu yerine getiririz diyor yani vizenin geri kabulün derdinde değil Türkiye kapıları açar da mülteciler Avrupa'ya yürürse ne yaparız diye tutuştular. Biz bu insanlara ev sahipliği yapıyoruz. Yaratı, işte Demiş yani. E, vallahi unuttum. İki, i̇ki bir şey daha var. yani Doğru değil. Gerçek değil. Söylediğinde. E, neyse. E, şeye sadede gelelim. E, sonuçta bu tabi e, dediğim gibi eğer e, bir hesaplanmış bir çıkışsa bizde referandum yapacağız. O zaman ilginç. Daha da demek ki Avrupa Birliği ile ilişkiler kopma noktasına gidecek. Yani nihai kopma noktasına. Çünkü bu popülist şeyin içinde, atmosferin içinde Türkiye'de her ne kadar son dönemde yani Avrupa Birliği'ne üye olalım çoğunluğu daha doğrusu geçmişte çok büyük bir Kesin Zaten Avrupa büyüdüğü istiyordu. Sonra bu azaldı. Şimdi son anketleri bilmiyorum galiba yarı yarıya ama kesin bu atmosferde e, vay biz gösteririz Avrupa'ya ondan sonra haddini bildiririz şeyi içinde, havası içinde hayır oyu da çıkar. Hı. Evet ki daha doğrusu müzakereleri bırakalım. Biz eyvallah diyelim. Ama e, yani bir o, de, de çıkar. biz... Fakat şeye nasıl cesaret edecekler onu bilmiyorum. Çünkü bu çıpayı bir bir kere adeta kalkınma partisi yıllardır de diyor mu stratejik hedefdir diyor Türkiye için diyor. Evet. E, sen stratejik hedeften vazgeçmeye kalkıştığın zaman bunun büyük şeyleri sonuçları olur sarsıntılar olur, özellikle de ekonomide. Evet, tabii ben, Türkiye, ben de. E... Avrupa'nın Türkiye ekonomisine katkısı doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve bu müzakere sayesinde oldu. 2005 yılına kadar yani müzakereler başlamadan 2004 sonunda malum Avrupa işte şeyi konsey ilan etti müzakerelere başlayabilir, evet adaydır dedi. O döneme kadar yılda 2-3 milyar dolar yabancı doğrudan yabancı sermaye geliyordu Türkiye'ye. 2005 yılında bu 15 milyar dolara çıktı. Ee, şimdi... daha ondan sonra da devam etti. Büyük patlama yaptı. Sen şimdi bunların hepsinden vazgeçeceksin demektir. Bilmiyorum yani hakikaten ne yapmak istediğini... Ee, ...anlamış değilim ama... ...tabii bu bir öfke nöbetli olabilir... Evet. Ee, Seyfettin Bey bir yandan baktığınız zaman... ...Rusya'ya da stratejik ortak deniliyordu... ...yani bir gece içerisinde her şey değişti... ...belki bu da değişebilir ama benim sorum... ...biraz daha ekonomik gidişatla alakalı... ...bu Brexit'le e, bağlantılandırabilen bir haber var önümde... ...dinleyicilerimizden Özgecan Kara gönderdi... ...aynı zamanda program ortağım... Ee, ...büyük bir gece hazırlanıyormuş... ...Avrupa genelindeki büyük tüccarlar... ...ve onların işçileri... Ee, ...mesela J.P. Morgan... E, kendi o, JP. Yanında, J.P. Morgan kendi ofisleri yanında büyük bir e, otelde odalar ayarlamış çalışanları için. Berkley's e, uyku, tulumları ve, e, uyku tulumları hazırlamış ve bazı e, çalışanlarını önceden eve göndermiş ertesi geceye hazırlanmaları için. Yani bu referandum sonrasında olacak olanları evet. hazırlanması için. Aynı zamanda diğer bankalarda yine şilteler, suşiler ve pizzalar öneriyormuş. Herkesin menüsünde kahve varmış. Ve e, mesela denilene göre her ticaret masası her masa savaş hazır modda bekliyormuş bu gece olacak olanları ee, şeye göre tam söylenenlere göre yaklaşık 100 milyar doların üzerinde bir paradan yatırıma açılması bekleniyormuş bu vesileyle 100 milyar doların üzerinde ee, bununla alakalı büyük bir hazırlık varmış şu anda tüccarların arasında Türkiye'de de böyle bir şey böyle bir referanduma gidildiği takdirde e, ekonominin düzeltilmesi gibi bir durum söz konusu olabilir mi acaba kesinlikle tabi ki Aa. Yani takip etmek lazım Ama doğrusu Ben hala inanamıyorum Yani böyle bir referandum yapılabileceğine Çünkü ekonomik olarak Türkiye bunu göze alabilecek Bir durumda değil evet. İngiltere'nin dediğim gibi Yani sonuçta Kendi ayakları üstünde duran Ülkeydi bütün tarihi boyunca Avrupa'ya ne kadar ihtiyacı var Kaldık serbest ticaret içinde olduktan sonra ve Londra finans merkezi olmayı sürdürdüğü e, takdirde öyle çok büyük de e, zararı uğramaz üyelikten çıkmakla ama Türkiye için kesinlikle öyle değil e, ben e, bir, bir de bir şey de, şey de, de ilave, ilave etmek istiyorum yaratmış yani evet. şangay manga yani öyle e, abuk sabuk şeyler alternatifler de ortaya atılmıştı ne zaman Avrupa'ya bir şey e, kabul ettirilmek istense ilişkiler zorlansa böyle alternatifler ortaya atılmıştı ama onun ne kadar fos bir şey olduğu ortaya çıktı. Kaldı ki işte bu Sonuzya krizi ama bunun ne kadar gerçeküstü bir şey olduğunu, blöf olduğunu da aslında çok açık biçimde gösterdi. Bugün Ömer Madre soruyordu yayında. Suudi Arabistan alternatif bir alternatif olabilir yani. mi? Suudi Arabistan? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, tabii ki e, hiçbir mantığı yok e, iktisadi olarak ama Hı. Şunu hep undular. Körfez'de büyük paralar birikmişti, birikiyordu. Petrol fiyatları 120 dolarlara çıkmıştı. Hı hı. Eh, oradan ciddi yatırımlar gelir falan. Şimdi onlar yatırımcı ülke değil ki. Onlar olsun olsun gelip burada lüks konut alıyor. Evet. Oranın vatandaşları burada bir diyara, bizden fabrika kuracak olsa önce kendi ülkesinde kurar. Öyle bir zaten bütünlük yok. Arada ee, uzak doğu zaten uzakta çok ee, Tamam oradan zaten işte geldiği kadar geliyor Japonya'dan, Kore'den, şuradan, buradan belki ileride Çin'den Ama e, hiçbiri e, şeyin Avrupa'nın yerini tutamaz Yabancı, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının 80 şey Avrupa Evet, ben bir de şu, son, son dakikadayken evet. bir, bir şey söylemek istiyorum. Ee, yani Tabii. yalnız mesele Avrupa Birliği'nin de çok ötesine taşmış durumda. Özellikle dün akşam itibariyle biriktirdiğimiz ve değerlediğimiz haberlere bakılınca bu Önderoğlu, Korur Fincancı Venes'in tutuklanmasına gelişen tepkilerle yani bir kere Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler var, Banki Mu karşı yani dehşet verici filan gibi terimler kullanıyor. İkincisi Avrupa'nın siyasi örgütü şemsiye örgütü Avrupa Konseyi var Avrupa Birliği'nden çok ayrı evet. olarak Türkiye'nin. Tamamen krizin eşiğinden dönülmüş siyasi denetim evet. kuralım dedikler. Ondan sonra Avrupa Birliği çok ciddi bir ortak açıklama yaptı. Dışişleri ve güvenlik politikaları yüksek temsilcisiyle başkan, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Johannes Han bölgesel politika komiseri birlikte Mogherini ile açıklama yaptılar. Onun dışında yani Birleşmiş Milletler Avrupa Konseyi Avrupa Birliği Agit e, tüm toplum etkilenir bundan diyor Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ayrıca da çok sayıda işte Human Rights Watch gibi insan hakları izleme örgütü başta olmak üzere PEN, Öromed gibi ee, ve Türkiye içinden de Türkiye Gazeteciler Sendikası gibi pek çok şeyde birlikte karşı çıktı. Dolayısıyla çok ciddi bir yükseliş ve mesele sadece Avrupa Birliği bile değil yani. Evet, evet. Çok önemli bir gelişme var. Ona bakacağız. Sayefettin Bey vaktimiz bitti ama yani bu çok ufak bir da, soru daha sormak istiyorum bu konulardan bağımsız bir şekilde ama doğrudan ekonomiyi ilgilendiren. Bu aralar yaz meclislerinin başlamasıyla itibari yaz meclisinin başlamasıyla itibari, itibariyle turizmin tamamen bitmek üzere olduğuna dair haberler geliyor. Artık insanlar gözlerini 2017'ye çevirmişler, turizmle ilgilenen insanlar. Ve 2017'de de aynı şey devam ederse halimiz harap şeklinde yapılan genellemeler var. Bu konuyla alakalı yorumunuz var mı? Spesifik olarak işaret etmek istediğiniz bir nokta var mı acaba? Yani bir kere düşündüğü düşünülenden çok daha vahim olduğu ortaya çıktı. Yani evet. önce Ruslar gelmeyecek onun üzerinden hesap yapılıyordu ama onların yerine nasıl olsa Almanlar gelir, yok bil ben kimler gelir? Onlar da Fakat gelmiyor. Fakat Avrupa gelmiyor. Evet. Ee, Avrupa gelmeyince büyük bir çöküş yaşanıyor ee, ve başka bir alternatifte yok canım. Gideriz başka yerlerden getirtiriz falan filan. Bu doğru değil. Bu turizm Suudi Arabistan'dan getirdiğin turistle Alman turist, Rus turist de aynı turist değil. Onun için hakikaten çok vayim bir durumda ve devletin geliş yardım etmeye çalışıyor ama bu tabi sorunun temelinlik sorunu çözmüyor. Sadece şirketlere belki biraz bakmamlarını engelleyecek kadar belki bir yardım vermeye çalışıyor ama bu da e, sürüp gidemez. Onun için eğer 2017'de Avrupa'yla Avrupa' ile böyle papaz olmaya devam edilir ve içeride e, bu, bu şeyler şiddet ortamı devam ederse, 2017'de de şüphelidir tabi canlanıca turizmin ve hakikaten batırabilir. O zaman ekonomi ciddi etkilenebilir. Hı hı. Yani onu belki bir şeyde önümüzdeki... Evet. ...onun yani bir şey evet. bu, bu konuşabiliriz. Detaylı konuşabiliriz evet. Muhtemel etkilerini daha etraflı konuşalım. Peki çok teşekkür ederiz Seyfettin. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere Seyfettin Bey. Seyfettin Gürsel'le ekonomik gidişat. Açık, Açık gazete. gazete. Along with her husband and wounded her children And sauntered away like a beast in the night Not I said the soldier, I just followed orders And it was my duty to do my job well Not I said the leader who ordered the slaughter I'm saddened it happened than war's hell. Not us, said the others who heard of the horn turned a cold shoulder on all that was done. In all the confusion, a single conclusion, the circle of sorrow has only Straight to the circle on Sunday Down through the canyons they come The names of their mothers and daughters Names of their fathers and sons Stolen away with no warning Never to ever return del Muerto All the bridges are burned Los desaparecidos Lost in the darkness alone Gone from the face of the earth with no trace left behind them the mark with a stone And the face of los olvidados Only survivors recall But for the pain and the heartbreak Did they matter? Mayor, lonesome remains of the madness and pain in a world insane in a war. And a song for the broken survivors, dancing alone in the dark, the silence of los obirados.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 For the pain and the heartbreak Chris Christopherson'dan dinlediğimiz şarkıydı Circle, dördüncü halka şarkısı. iki şarkı bir aradaydı aslında. Birincisi Leyla El Altar için bir şarkı Irak'ta bombalanarak ölen bir anne. Çocuğu yer alınıyor. Bir de Los Olvidados yani Arjantin'deki kayıplarla ilgili çok üzerinde iyi işlenmiş balad bir şarkı 80. yaşında Chris Christopher'sına bir günaydın da diyoruz ve devam edeceğiz bu hafta boyunca Chris Christopherson'dan bahsetmeye hem aktivist hem şarkıcı hem oyuncu ve önemli bir şarkı yazarı aynı zamanda pek çok ünlünün Şarkılarını söylediği bir adam Turizmden bahsediyorduk iki tane haberle devam edeyim Edelim ya da e, Hürriyet'in yaptığı ilginç bir şeyden bahsediyordum Bayağı ciddi bir araştırma ortaya koymuş ki Antalya'dan Muğla'ya uzun bir araştırma yapmışlar Burak Coşan Antalya'dan Muğla'ya kadar kıyı şeridini gezerek Otelciler turizm çalışanları esnaf ve halkla görüşmüş ve çok zor bir durum olduğunu ortaya koymuşlar. Benim aldığım üç alıntı var burada. Birincisi Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayın sözleri diyor ki turizm bölgeleri zor dönemden geçiyor. Sadece otellerde, değil esnaf da halk da zor durumda. Çünkü son 15-20 yıldır sürekli büyüyen bir sektör içerisindeler. Burada şey de denilebilir sürekli büyüme ve bunların garantisinde olmaması sürdürülebilir olmayan bir büyüme olduğu da görülebilir belki de neyse devam edelim onu söylediklerine bu yüzden insanların standartları her geçen gün, her geçen gün yükseldi. Ancak birdenbire bu standartları kaybetmeye başladılar. Ekonomik sorunlar dışında bunların toplumsal sorunlarını da beraber, beraberinde getirebilir. Bu yıl artık turizm için kayıp. 2017-2018 için çalışılması gerekiyor. Asıl korkumuz gelecek yıllar. 80 milyar dolarlık yatırım stoku, 1 milyon nitelikli yatak kapasitesi mevcut diyor. Geçen yıl ikinci anekdotta... Geçen yıl dört kamyon ile otelleri ürün yetiştirmekte zorlanan bir esnafın anlattıkları. Şimdi küçük araçlarla otellerin isteklerine cevap verebiliyoruz diyor. Kamyonlarımız boş bekliyor. Depolarımız sebze meyve dolu. Geçen yıl bir ton karpuz sattığımız otele şimdi yüz ton karpuzu zor satıyoruz diyormuş. Gerisini siz düşünün. Ne bir ton? Bir ton karpuz sattıkları otele şimdi yüz kilogram karpuzu. 100 kilo. He. Evet evet yüz kilo karpuzu zor sattıklarını söylemiş. Gerisini siz düşünün diyor. Sekiz kişi... İşlere zor yetişirken şimdi iki kişi manavda bekliyoruz diyor. Son anekdotta 27 yıldır Bodrum'da gözlük sattığını söyleyen bir esnaftan geliyor. 4 metre uzağımda olan karşıdaki esnaf arkadaşımın dükkanına geçemezsin insan kalabalığından diyor daha önceleri. Şimdi bu yollardan turist geçmiyor. Sadece yerel halk ve az sayıda turist geliyor. Birçok esnaf zor durumda çarşıdan çok rahat bir şekilde evime dönebiliyorum. Çarşıda çok rahat bir şekilde yürüyorum diyor. Evet yani havalimanları ilk sinyali veriyor bomboş diyor. Sokaklar bomboş esnaf bekliyor. 140 çalışanını işten çıkaran işletmelerden bahsediyor. 140 çalışanını yatakların lobide üst üste dizilmiş olduğunu anlatıyor. Aynı dizide günlük ciroda muazzam düşüşler olduğunu ve ilk kez 10 yıldan beri ilk kez kira ödeyemeyen işletmecilerden bahsediyor. <gülüyor> Restoranlardaki masaların bomboş olduğunu ve mesela alınan tedbirlere rağmen iki oteli birleştirmelerine rağmen doluluğun gene de sağlanamadığını söylüyorlar. Yani görüyorsunuz PKK ve işten yaptığı bombardıman, bombalama, bombalı saldırılar sonucunda oldukça zaten kırılgan bir niteliğe sahip olan bir sektör neredeyse ölü duruma geçmiş durumda. insanlarda bir son yıllardan daha da korkar hale gelmiş. Evet. 2016 yılında en kötü Haziran'ı yaşamış turizm verilerine göre geçen yıl aynı döneme göre Antalya'da yüzde 58,7 düşmüş turist sayısı. Aynı dönemde turist Rus turist sayısı yüzde 98,5 yani sıfır demek bu. Alman turist sayısı ise yüzde 44,9 yani o da yüzde 50'ye yakın Düşmüş, eski turizm bakanlarından ve Türkiye seyahat ajentleri Birliği, Türk eski başkanlarından Bahattin Yücel de e, işte özellikle Rusya ile yaşanan uçak vurma krizine vurgu yaparak şu anda Kemer bölgesine gidip fotoğraf çektirin terk edilmiş cowboy kasabası gibidir. Bazı yerde tesisler açılmıyor bile demiş. Durum bu fakat e, şimdi bu arada haldır huldur şeyle devam ediliyor. Adalet Bakanlığı 139 milletvekiline ait 682 fezlekeyi savcılıklara göndermiş durumda. E, 682 fezdeki daha gönderildi. Böylece e, fezlekesi bulunan 152 milletvekilinin tamamı için yargı yolu açılmış oluyor. Bir yandan da bu var. ve e, Yani e, Kemal Kılıçdaroğlu da var, Devlet Bahçeli de var. HDP eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ da var. tabi ama büyük çoğunluk HDP'ye ait kesinlikle. Ee, ve Adalet Bakanı Bozdağ'ın da 799 dosyada soruşturma ve kovuşturma engeli kaldırdı demişti. HDP'den elde edilen bilgiye göre de Dünya Kom'dan aldığımız bir haber bu. HDP Muş Milletvekilleri Ahmet Yıldırım ve Burcu Çelik Özkan kanaklarında dosyalarla ilgili savcılığa ifade vermeye çağrılmışlar. Ama her iki vekil de partinin aldığı karar doğrultusunda ifade vermeye gitmemiş. Bu da ilginç bir durum. Yani direniş ve e, ciddi bir kriz doğuracak gibi görünüyor. E, yani e, 29'u AKP, 57'si Cumhuriyet Halk Partisi, 55'i HDP yani yani neredeyse HDP'nin tamamı e, onu da MHP olmak üzere 152 milletvekili hakkında fezleke var. İki milletvekili de e, Ahmet Yıldırım ve Burcu Çelik de savcılık tarafından ifadeye çağrılmış. Söylediğimiz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan bedeli neyse ödesinler. Yergiye gönderin bedeli neyse ödesinler demişti. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da daha önceki okuduğumuz bir haberde de söylemiştik hakimlere ve savcılara şimdiden söylüyorum kendi ayağımızda gelmeyeceğiz ona göre hazırlık yapın demişti. Onlar açısından son perde olabilir ama bizim açımızdan mücadele daha yeni başlıyor. Onlar bu tarihi günde bu tarihe yüz karasıyla geçecekler bir kez daha demokrasiyi katletme suçundan mahkum olanlar listesine eklenecekler demişti. Bizler bu darbeci anlayış karşısında direnenler ve direnenleri tem temsil edenler bugünden sonra demokratik direnişi her yerde, her deminde daha da güçlendireceğiz, geliştireceğiz demişti İhlas Haber Ajansı'nın haberiydi. Ve şimdi de öyle demişler T24'ten gelen açıklamada yargı tiyatrosunda figüran olmayı kabul etmiyoruz. Siyasi oyunların ve tezgahların parçası olmayı da reddetmelisiniz yargı mensupları olarak diyor hakimlere. Ee, şey Erdoğan emretti diye başlatılan bu yargı tiyatrosunda figüran olmayı kabul etmiyorum. Yapacağınız hiçbir yargılama faaliyetinin adil olacağına inancım yoktur. Yargı mensupları olarak siyasi oyunların ve tezgahların parçası olmayı reddetmelisiniz diye yargıçlara hitaben yazılmış... Önemli bir şey var ve ortak savunma metninde şu deniyor. Biz Bizler seçilmiş halk temsilcileriyiz. Benim temsil ettiğim bu kimliğe ve halkımın iradesine saygısızlık yapılmasına izin vermem mümkün değildir. Parlamentoda da olsak, cezaevinde de olsak bu düşüncelerimizi savunmaktan ve bunlar uğruna mücadele etmekten bizi alıkoyamayacaksınız ifadeleri yer almış. Her türlü şiddete tümüyle karşıyız. Bütün sorunların çözümünde diyalog ve müzakerenin gücüne inanmaktayız. Bu yönüyle HDP, Halkların Demokratik Partisi, tek adam, tek dil, tek mezhep faşizmini egemen kılmaya çalışan Erdoğan için aynı zamanda ideolojik açıdan da tehdit olarak algılanmaktadır deniyor. Arkadaşlarımız ifade vermeye gitmeyecek diyorlar. E, 55 milletvekili hakkında 511 fezleke var. Ve ortak savunmayı da yayınlamışlar. Sizden hiçbir talebim ve beklentim yoktur diye bitiyor. Siyasi faaliyetlerim nedeniyle ancak beni seçen halkım sorgulayabilir diyor. İlginç. Ee, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü sende bahsettin. İbrahim Kalın. İbrahim Kalın e, i̇lginç bir şey söylemiş. Gezi açıklaması e, bir tartışmaya davet çağrısıydı demiş. Tayyip Erdoğan'ın tekrar Gezi Parkı'na tarihi bina inşası gibi dünya tarihinde hiç benzeri görülmemiş bir şey. Tarihi binanın nasıl inşa edeceğini hiç kimse bilmiyor. Ama arkasından da bu bu bir tartışmaya davet çağrısı demiş. İç savaş istemiyor, istiyormuşuz da başka konuları gündemden düşürmüş, düşürülmüşüz gibi söylemler doğru değil demiş. Ne tartışması bu daveti? Anlaşılamadı ama Murat belge şey yazıyor gezinin yıl dönümüne rast getirmek tam şeklini almış bir meydan okuma siz o protestoyla beni durdurabileceğinizi sanıyorsanız avucunuzu yalayın demek istedi diyor T24 yazarı Murat Belge ve Tayyip Erdoğan'ın doğrulanmayan ve yalanlanmayan ezer geçeriz sözü var İtalyanların bir deyimi buna uyar Senon e vero e ben trovato yani doğru olmasa da olması gerektiği gibi Cümle ağzından çıkmış olmasa da Erdoğan'ın hali tavrı her şeyi böyle düşündüğünü gösteriyor demiş. Yani protesto olsa da olmasa da yapacak. Yani olmazsa eze eze yapmış olacak. Manen ezecek. Protesto direniş olursa daha somut anlamda ezecek. Döne döne yapmış olacak. Muhtemelen bu ikinci tarz ama daha güzel gelecek demiş. Ve gelinen şu noktadan... Bu kötü tarihi canlandırmadan birbiriyle konuşabilir, anlaşabilir ve bir zaman sonra bazı davranışlarda ortaklaşabilir bir toplumsal ortam mümkündü. Ama bu söylem böyle bir imkan bırakmıyor diyor Murat Belge. Yani ve o zaman ezer geçeriz durumu en iyi özet, yani söz, en doğru savaş taktiği Tayyip Erdoğan büyük bir ezme geçme hamlesine hazırlanıyor demiş. Demokrasi geniş çaplı sabunan yazısında. Gelelim şeye konumuza, asıl konumuza. Nedir efendim asıl konumuz Belge nerede? Diploma. Gerçekten takip edemedim. O zaman Şimdi ben sana, hiç çamuraya atmayayım. E, Buyurun siz elinizle geri söyleyin şey Herkes yapayım. E, Ahmet Altan yazıyor Haberdar e, sitesinde Al Capone başlığı yazısında. Mafya tarihinin belki de en ünlü ismi olan Al Capone'un hikayesini hatırlıyor musunuz? Hatırlamanız hatta hiç aklınızdan çıkarmamanız lazım. Bugün Türkiye'yi boğarak öldürmek için harekete geçen bir siyasi iktidarla mücadele ederken yararlanacağınız önemli kaynaklardan biridir Al Capone. Biliyorsunuz içkiyi yasaklayacağız derken dünya tarihinin belki de en güçlü mafya hareketini patlattı Amerikan yönetimi. İçki kaçakçılığı büyük servet kazandırıyordu. Al Capone da birçok yasa dışı iş yapıyor ama asıl parayı içki kaçakçılığından kazanıyordu. Çok iyi bir örgütçü ve zeki bir adamdı. Alaycıydı da. Bir keresinde çocukken her akşam yatmadan önce Tanrı'ya bana bir bisiklet vermesi için dua ederdim. Bir gün Tanrı'nın çalışma tarzının bu olmadığını anladım. Ertesi gün gittim bir bisiklet çaldım ve her akşam yatmadan önce Tanrı'ya günahlarımı affetmesi için dua ettim demiş. Espri yapmış. Kazandığı büyük paralarla Chicago şehrini neredeyse bütün yöneticilerini ve polis teşkilatını kendine bağlamıştı. Paraların bir kısmını da halka dağıttığı için halk tarafından bir tür Robin Hood gibi görülüyordu. Halk ondan yanaydı. Gazeteler onun istediklerini yazıyorlardı. Yönetim tümüyle elindeydi. Chicago'da sarsılmaz bir iktidara ve güce sahipti. Şimdi diploma nerede diyeceksin. Evet. İşte rakiplerini öldürüyor. Şehirden kaçmak zorunda bırakıyordu ya da. Ama sonunda Al Capone'un böyle bir suç imparatorluğuna dönüşmesi Al Capone'un Chicago'yu ele geçirmesi sonunda Amerikan hükümetini rahatsız etmeye başladı. Bunun üzerine Hazine Bakanlığı'nın içki yasağı bürosunda görevli 27 yaşındaki özel ajan Elliot Ness içki kaçakçılığının önlemek ve Capone'u yakalamak için görevlendirildi. Daha işe başlar başlamaz nasıl bir belayla karşılaştığını anladı diyor. Böyle de bir film var aslında. Brian de Palma'nın Dokunulmazlar filmi. Nes içki depolarını basıyor, kamyonları durduruyordu ama Kapon'u suçlayacak bir delil bulamıyordu. Ele geçirilen tanıklar da öldürülüyormuş. Kapon tarafından öldürtülüyor. Nes'in ekibinde bir muhasebeci vardı. Bütün bu baskınlar, çatışmalar, suikastlar arasında o Al Capon'un gelirlerini inceliyor. Arada bir de bu adamın çok geliri var ama hiç vergi vermiyor diyordu. Kapon'un işlediği korkunç suçlar yanında vergi kaçırma çok küçük duran, önemsiz bir suç gibi göründüğünden kimse o muhasebeciye aldırmıyordu. Ama sonunda o muhasebeci haklı çıktı. Hiçbir suçtan yargılanamayan Al Kapon vergi kaçırma suçundan yakalandı, 11 yıl hapse mahkum oldu. Zaten frengisi vardı, cinsel hastalık. Hapishanede o hastalığın da etkisiyle delirdi. Chicago kurtuldu diyor. Şimdi benzerlik şurada. Bugün Türkiye al kaponun Chicago'suna çok benziyor. Burada da hukuk yok. Burada da rahatça suç işleniyor. Burada da suçlular yargılanmıyor. Burada da devlet görevlileri yasanın emrettiklerini yapmıyor. Güçlü olan herkesi eziyor. Burada da insanlar korkuyor. Ülkenin başında anayasaya uymayacağını açıklayan bir adam bulunuyor. Hiç durmadan anayasal suç işliyor. Anayasa ne diyorsa tam aksini yapıyor. AKP'li milletvekillerinin açıkça itiraf ettiği gibi yargı onun elinde istediğini yakalatıyor, istediğini serbest bırakıyor. AKP'nin yargıçları hukuk tarihinde görülmemiş kararlar alıyorlar. Yargıç niye tutuklanmaları gerektiğine dair bir gerekçe bulamayınca tutuklanmalarına engel yok deyip çıkıyor işin içinden. Buna karşılık mesela NİDE'de 3 görevliyi öldüren IŞİD'de. Üyeleri terör örgütünden değil kasten kamu görevlilerini öldürmek suçundan mahkum oluyorlar. Yani IŞİD'i terör örgütüne sokmayan ama legal bir gazetede bir gün çalışmayı terör örgütü propagandası olarak değerlendiren bir yargı var karşımızda. Yargının kendi imha ettiği bu ortamda ülke bir iç savaşa doğru kan revan içinde sürükleniyor. Bütün bu karmaşanın içinde birileri dikkat isterim buraya. Dinliyorum efendim. Nesin ekibindeki muhasebeci gibi Erdoğan'ın diploması yok diye mırıldanıyor. Etraf öylesine suçluluk ki kimse bu diploması yok sözüyle fazla ilgilenmiyor. Üstelik ortalığa inandırıcı bir diploma da çıkmıyor. Çıkan diplomaların tarihleri, imzaları tutmuyor. Eğer lise ve üniversite diplomaları resmen ortaya konamazsa Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı düşer. Yasa çok açık ve net bu konuda. Anayasaya uymayı reddeden, sürekli anayasal suçlar işleyen, yargıyı yok eden bir adamın Türkiye'yi öldürmesine <gülüyor> affedersiniz, engel olmak isteyenler her türlü hukuki mücadeleyi vermek zorundadır. Muhalefetin de bu diploma işini ciddiye alması gerekir. Bu hukuki bir meseledir. AKP hukuku yok etti, onlar hukuku yok ettiler diye biz de hukuk yokmuş gibi davranmayacağız. Tam aksine onlar hukuku yok ettikçe biz daha fazla hukuka sarılacağız, her türlü hukuksuzla mücadele edeceğiz, hukukun her imkanını kullanacağız. Hukukun olmadığı ve bir daha olamayacağını kabul etmek sadece AKP'nin işine yarar. Erdoğan ve AKP'liler iktidarda kalabilmek için hukuku yok ediyor, siz neden hukuka sahip çıkmıyorsunuz? Bazen mafya reisleri en küçük suçlardan yakalanır, suçlarından. Muhalefet etmek haftada bir grup toplantısında konuşmak değil. Özellikle hukuki konularda çok iyi örgütlenip her suçu, yargının her hukuksuzluğunu takip etmek, bunları ortaya çıkarmak, halka duyurmak, dünyaya anlatmak gerekiyor. Muhalefet Elliot Nes gibi kararlı bir adam bulsun, ona bağlı bir hukuk birimi oluştursun, bütün suçları takip etsin. O zaman Erdoğan ve ekibinin nasıl sıkıştığını göreceksiniz. Hukuksuzluk onların stratejisi ise hukukta muhalefetin stratejisi olmalı diyor Ahmet Altan Haberdar'daki yazısında. Nasıl olsa bir sonuç çıkmaz demek teslim olmaktır. Hukuka sarılırsanız her zaman bir sonuç çıkar. Üstelik bazen de en ummadığınız yerde çıkar o sonuç her hukuksuzluğu ciddi almak zorundasınız diye bitiyor Bu yazıdan takiple Cumhuriyet Halk Partisi için gayet değerli hukukçular olduğunu biliyoruz evet. bu işe ömrünü vermiş mesela Sezgin Tanrıkulu gibi değerli hukukçular var HDP içinde de gayet değerli anayasa hukukçuları var. Mitat Sancar gibi mesela evet. ya da Filiz Keres gibi çok Türkiye'nin en önemli hukuk dergilerinde çalışmış, onları yönetmiş hukukçular var ve Ahmet Altan'ın bu söylediklerinden kalkarak elbette çok önemli yani bu hukuki bir işlem meselesidir, hukuki sakatlık vardır, Cumhurbaşkanlığı düşer gerçekten ...böyledir, onu bekliyoruz. Öte yandan... ...son... E, ...AGM'ye geçiyorum. İstanbul, Ankara... ...Otoyolunun Ankara yönünde ve... bol yakında bulunan dinlenme tesislerinde... ...gördün mü onu? Elinde tespit, şapkasında... ...Gamalı haç bulunan bir oyuncak bebek... ...satılıyormuş. Evet, Planlı bir şey mi bu? Yoksa bilmemezlikten mi yapılıyor? İkisi de birbirinden çok farklı İ şeyler değil, değil aslında ama. ve bence ikisi de... ...olabilir... Nazi bebek adını koymuşlar... ...sempatik bir adla... ...gördün mü? Sarı evet, evet. sarı böyle... ...oyuncak bebeğin başında bere... ...elinde tesbih var... ...ve berenin üstünde de... ...gamalı haç var... ...gamalı haç neydi? Adolf Hitler... ...biliyorsun değil mi? Tanıyorsun Adolf Hitler'i... Evet, ...Führer... ...Mein Kampf... ...yani kavgam kitabında... ...Nazi Bayrağı'nın anlamını anlatırken... Gamalı haç, Aryan insanın, yani beyaz insanın, Avrupalı, ari ırk insanının zaferi için mücadele misyonunu temsil eder. Ve aynı şekilde yaratıcı çalışma zaferi her zaman olmuştur ve her zaman antisemitik olacaktır. Ne demek antisemitik? Yahudi ya düşmanı. Evet. Yahudi düşmanı. Düşman hatta. tam. Evet. Demek ki... İsrail anlaşmaya verilirken bu sırada Şerifselim posta Erdoğan İsrail ile normalleşme için Gazze ablukası şartından vazgeçti demiş. Evet. Aman ya Rabbim. Ama bir yanda eli tesbihli nazi bebek bir yandan Gazze ablukası şartından vazgeçmek. burada arada Garopaylan'dan... Yapma bence o kadar büyütmemek lazım. Eli tesbihli şey olarak bebek olarak söylüyoruz ama mesela İs İsrail'de de neonaziler vardı. Doğrudan Gamalı Haç kullanan neonaziler vardı. Bu işin sadece İsrail ya da Türkiye ile alakası yok. Antisemitizm antisemitizmdir ve her yerde ortaya çıkabilir. İsrail'de dahil olmak üzere Tabii Türkiye'de ki. dahil olmak üzere. Yahudi şey Nazi eli diye de bir yazımız vardı bizim açık gaz Madde Nazi eli İsrail'deki ne Yahudi var? düşmanı Naziler için Garopaylandan da ülke ocaklarına bir suç duyurusu olmuş hazır oraya gelmişken söyleyelim en güzel Ermeni ölmüş Ermeni şeklinde slogan atmıştı ülke ocakları. İstanbul Cumhurbaşkanlığı'na giderek suç duyurusunda bulunmuş. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde de aynı şekilde Ermeni millet fikirleri var. Onlardan herhangi bir destek gelmiş mi peki? Gelmemiş. Bu sabah bahsediyordunuz galiba evet. bir tanesinden. Evet. Eee Markare Saygın. Yani, ben görmedim ismini. onu. Yani nefret suçu demiş. Garopaayla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulunmuş. Belki en güzel Ermeni bazı Ermeniler ölmüş olanlar bazıları da değil belki. Ama en güzel haberle bitireceğiz herhalde Fatma Şahin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı eski aile bakanı iftar ziyaretine gizlice böyle çat kapı iftar ziyaretine gitmiş. Video izlediniz mi? Hı. Yani savunmak için söylemiyorum. Videonun tamamını izlediniz mi? Yok. Videonun tamamında öyle çat kapı gidilmiş bir iftar olarak görünmüyor. Zaten içeride ahçılar kafasındaki şeylerle misafirliğe geldik diyorlar burada. Yani haberin sunuş şeklinde belki bir şey de olabilir. Evet. Eksiklik de olabilir. Siz haberi bir söyleyin. Tam olarak şey yaptılar. Yani iftar e, evin mutfağında fabrikasyon yemek denceleri ve restoran tipi tabaklar şey yapmış. TRT kameramanı açmış kapıyı da biraz... Tuhaf olmuş. Yemez. Yani çat kapı bir iddia yok orada. Yani benim izlediğim videoda yok. İçeride zaten aşçılar var. Büyük güveçler var. Fırında hazırlanmış güveçler var. İşte eski bakan şimdiki belediye başkanı da o tencerelerden aldığı yemeği iftara için o evin sakinlerine ikram ediyor. Yani bir PR çalışması ama bu PR çalışmasının altında e, bit yeni aramanın bence pek bir e, vakit kaybetmeden başka bir şey yok. Bu yok. Habersiz olduğunu söylemiyor. Çat kapı geldik şeklinde bir açıklaması yok orada. İşte başlığı öyle. T24'e verilmiş olan başlık öyle. Gitti diyor. Neyse gastur der vaziyeti varmış. Gaziantep Gastronomi ve Turizm Derneği. Peki restoran tipi peçetelik ve tuzluk biberlik de varmış. Ahçıyla beraber gitmişler evet, zaten görüntülerde onlar da var. Afiyet olsun. Bunu olsun. yapıp ile beraber gidip çat kapı geldik demek tabii ki ayrı bir çelişkiyi göstermiş olabilir. O kısmını bilmiyorum. Ama benim izlediğim videoda böyle bir şey yoktu. Yani hayatımdan bir dört dakika kaybetmiş oldum bu vesileyle. <gülüyor> Yuvalama çorbası, güveç, pilav ve lahmacun. Beğendin mi? Hayır. İftarı. Peki o zaman TRT demişken terimin restine de TRT'den jet talimat gelmiş. Yorumcular dahi hiç kimse konuşmayacak demişler. Bu aralar TRT üstündeki baskı da artıyor çeşitli kanallardan ve gazetelerden de TRT'ye de eleştiriler geliyor. Fatih Terim ya şu şey konusunda da çok eşlilik e, hakkında konuşmalar ne bileyim ardından şiddet neydi? En son TRT'deki skandallardan bir tanesi neydi? O kadar fazla skandal oldu ki bunun çetelesini tutmayı bıraktık. Yani bu tıp skandallarla da alakalı bir yorumda bulunup konuyu kapattırsana kadar iyi olur Türkiye'de döndükten sonra. Tırt. Eskiden evet. tırt denirdi ona biliyor musun sen? yok hayır evet peki e, TRT'de böyle tarih profesörü de sinirlenmiş İlber Ortaylı'ya niye sinirlenmiyorsunuz da İlber Ortaylı'ya atmış topu direkt hedef saptırma gelip benim üzerime geliyorsunuz demiş evet böylece AGM'yi de bitiriyoruz peki o zaman daha fazla oyalanmadan çıkalım çıkalım hepinize günaydın günaydın Günaydın. Çıkkastı.